Yeah 지금까지 뉴스 스토리였습니다. Kainat, bugün 29 Kasım Pazartesi, yıl 2010, ay 11, gün 333, Kasım 22 1431, Hicri Dil 23, 1426, Rumi Kasım 16 Ülker Fırtınası Ağaçlardan suyun çekilme zamanı Günün tarihi 52 yıl önce bugün 29 Kasım 1958'de besteci Necip Celal Antel İstanbul'da öldü. Hukuk öğrenimi yapan Necip Celal, genç yaşta gözlerini kaybetmişti. Manastan ders alarak tangolar bestelemiştir. En ünlü tangolarından bazılarının adları şunlardır. Sarı yapıncak, mazi, ayrılık. 60 yıl önce bugün 29 Kasım 1950'de Gazetecilik Enstitüsü kuruldu. Yemek listesi gün 333. Etli bulgur, havuç kızartması, salata, ayva kompostosu. Büyük Saatli Marif Takvimi <gülüyor> Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 Radyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan, Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, mazi tangosuyla açılışımızı yaptık. Necip Celal Antel bugün doğmuştu. 52 yıl, pardon, 52 yıl önce bugün İstanbul'da ölmüştü. Ve Türkiye'nin bu başarılı tango modasının en önemli yaratıcı simalarından biri bestekar. Ve söz yazarı Necip Celal, bunun bestediği ünlü tangolardan birini Sema'nın sesinden dinleyerek başladık. Evet, gündemimizde... Neler var diye bir bakalım. Öncelikle tabii çok ciddi bir şeyden bahsedebiliriz. WikiLeaks açıklamaları küresel bir diplomatik krizden bahsediyor. Acaba öyle mi bilmiyorum ama. Öyleymiş gibi davranmamız gereken bir sürecin evet. içindeyiz belli ki. En azından onu söylemek lazım mı? Evet dünya çapında bir diplomatik krize sürüklenmiş olduğu bütün önlemesine rağmen... Galiba engellenemedi ve gizli diye nitelendirilen çok gizli belge de yok aralarında. Çoğu gizli hatta bir kısmı da gizli değil. Yüz binlerce belgeyi açıkladılar. WikiLeaks adlı site de aynı anda çeşitli ülkelerde aynı e, gazetelerde New York Times, Guardian, Guardian, Le Monde El Pais, İspanya'da, Fransa'da Le Monde, İngiltere'de, Guardian'da, Amerika'da, New York Times'da e, yayınlandı. Ve ortalık epey bir birbirine girmiş gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin işi biraz zor gibi görünüyor. Yani diplomatik olarak aslında bilinmeden, bilinmedik ya da tahmin edilmeyebilecek herhangi bir şey yer almıyor. Zaten en ağır şeyler... Adam öldürmeler, kasıtlı, korkunç cinayetler. Savaş çıkartmalar falan filan. Bunlar daha Irak önce... ve Afganistan sızıntılarında ortaya çıkmıştı. Şimdi ise işin biraz daha magazinel kısmı ya da işte yorumlara dayalı kısmı öne çıkmış durumda. Sanki hani önemli diyebileceğimiz şeylerden biri şey olabilir mi? Mesela Guardian'ın dünkü editorial yazısı bu ile özel arasındaki farkı ortaya koymaya çalıştıkları belki buradan bir yerlerden tartışmak lazım. Gizli belgen bunlar? Ne kadar gizliler? Niye gizliler? Falan filan gibi bazı sorular soruyor Guardian editorialinde çünkü. Ve diyor ki yani 3 milyon civarında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşların okuma izni olan ama ayrıca da gizli olan belgelerden bahsediyoruz. Açık sırlar zaten da Evet. Bu editorial yazının baş yazının. Ve diyor ki evet bunlar gayet gayet özel olabilirler bu söylenen lafların hepsi ama bunların hiçbirisi gizli oldukları anlamına ya da gizli olmaları gerektiği anlamına gelmiyor diyorlar. Ki en azından benim aklıma yattı doğrusu. Yani çünkü ortada bir haftadır tartışılan işte Amerika'nın çeşitli diplomatları zor durumda kalacak, çeşitli diplomatik ilişkiler zarar görecek vesaire iyi de yapmasaydın diye devam edebilecek bir hikayeyle. Sonlanıyor gibi e pek de bir şeylerin zarar göreceği e, hasar göreceği bundan sonra başka türlü olacağına dair his en azından bende üretmedi ama bunlar tabi çok e, uyduruk evet, laflar. Yani evet spekülasyondan başka bir şey yapamayız yalnız e, çeşitli yönleri üzerinde durmalıyız bir kere tam bir rezillik ve kapazelik olduğu konusunda herhalde kimsenin evet. bir tereddüt yok yani. Her açıdan e, öyle. Yani... İğrenç yani. Bunlar bu sıfatları rahatlıkla kullanabiliriz Yani tam Pespaya bir magazin basın dedikodu düzeyinde oluyor herkes ve her şey hakkında yani bize aslına bakılırsa e, o dönemleri yaşamadım sen de hatırlamazsın yani Roma İmparatorluğunun e, son günlerini hatırlatar bir, hatırlatır bir şey var Yani bize anlatıldığı kadarıyla söylüyorum yani, Hiçbir şeyi umursamayan olağanüstü bir küstahlıkla 3 milyon insanın da bilgisine sunulan işte Karzai şöyle paranoyak. Erdoğan böyle çocukluğundan beri işte damadı enerji işlerine kadar girdi. Davutoğlu çok tehlikeli bir adam. Ya aslında bir yanıyla perspektifi bilip eğer işte dış politika... Bir parçacık ilgileniyorsanız Bunlar çok garip gelen laflarmış gibi Değil, değil. değil. Yani evet, Davutoğlu'dan değil. bir kıllanır e, olduğunu Hissetmek için işte Wikileaks'e gerek yoktu Ya da işte Karzay'ın zaten Gayet gayet aşağıda göründüğünü e, Düşünmek için işte Yeterli delil var mı idealde? Evet vardı falan diye Devam etmek mümkün ama e, Bütün bunlar bir araya geldiği zaman aslında Dış politikasının Amerika'nın nasıl oluştuğuna dair Bir başka hikaye daha Oluşturuyor sanki bu ...daha ilginçmiş gibi geliyor bana. Yani diplomasinin 11 Eylül'lü falan filan... ...bunlar sanki mezunun... ...başka bir yerde travmasını arttırmak ama... ...asıl olarak ne manaya geldiğini... ...atlamakmış gibi geliyor bana. Yani... E, ...hemen hemen herkesle ilgili çeşitli yorumlar var. Şimdi... İşte, ...ABD'nin... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya... ...yardım ettiği de vardı... Aslında tabi nükleer savaşa götürecek şeyler filan da var. Baya e, ciddi noktalar var ama ciddi, hayatı aslında ciddi alınamayacak kadar ciddi buluyoruz ya biz. Hı hı. <gülüyor> Öyle bir durum var. yani Şimdi mesela çok önemli şeyler var aslında. Arap e, liderler mesela İran'a Suudi liderler kesin olarak İran'a saldırın diye ısrar etmişler. Mesela. Hı hı. Ve düşünülmüş bu anlaşılan. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri bütün Birleşmiş Milletler liderliğini başkan, genel sekreter ve diğer elemanlarını donlarına kadar, iç çamaşırlarına kadar izleyin, casusluk yapın gibi şeyler var. Sadece bu ikisi zaten Guardian'dan ve okuyabilirsek bunu David Lee'in yazısında sadece bu ikisi bütün dünyayı sarsmaya dolaşmaya dünyanın dört bir tarafında yeter ama bu elde ettiği bu whistleblower dedikleri işte açığa çıkaran hı hı. karanlık sırları açığa çıkaran e, sitenin elde ettiği Washington'ın pek çok uluslararası yüksek düzeyde uluslararası hassasiyete sahip şeylerini içerebiliyor. Mesela bu ikisinden sonra Pakistan'ın nükleer silah programıyla ilgili bayağı büyük korkular varmış Washington'da ve Londra'da bu da ortaya çıkıyor. Rus hükümetiyle mafya arasında kuvvetli bağlar olduğu. Bunların hepsi tabii hepsini düşünebilir ve bilebilirdik. Onlar da korkmuşlar. Rus hükümeti ondan sonra şey Britanya hükümetinin Afganistan'da felaket çarpmıştı hiç berbat hatalar yaptığından da bahsediliyormuş. Ve Britanya ailesinin de İngilizleri çok üzecek şey. Tatsız davranışlarından bahsediliyor. İsteyen girip Wikileaks'ı okusun. Bir de saldırı olmuş diyordun sen galiba. Ee, evet Wikileaks'in serverlarına ciddi bir saldırı gerçekleşmiş. Dün itibariyle geniş bir saldırı olduğunu duyurdu Wikileaks Twitter sayesinde. Şu anda galiba normale dönmüş durumda ancak ilk açıklandığı dönemde epey bir hararetli hale gelmiş serverler. Şimdi bakılabiliyor. En azından onu söyleyebilirim. Evet, yani Clinton çok uğraştı bu Hillary Clinton hasar tamiri önden yapabilmek için Amerika çok uğraşıyordu ama... Vladimir Putin'e alfa köpeği diyorlarmış. Aralarında Amerikalı diplomatlar. Hamit Karzai zaten tamamen paranoyanın esiri. Angela Merkel her türlü riskten kaçan bir tarafı olmayan biri. Mahmud Ahmedi Necat'la da Adolf Hitler'i kıyaslıyorlarmış filan. Böyle bir şey. Ayrıca da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Herkesin bildiği ama e, gene de böyle ortalığa çıktığı zaman, kanıtlandığı zaman hoşuna gidebilecek. Müteveffa Chalmers Johnson'ın, askeri tarihçi Chalmers Johnson'ın özellikle belirttiği diplomasi tarihçisi. Bu üstler, Amerika'nın Roma İmparatorluğu gibi üstlerini kullanması tam bir dünya hakimiyeti planı diyor. O da ortaya çıkıyor hakikaten. Bütün büyük elçilikleri tamamen bir espionaj. Casusluk şebekesi küresel kullanıyor. Ve e, diplomatlar yalnız e, gayet ince detaylar alıyor. Mesela frequent flyer mi? Sık uçuş belgesi var mı bu insanların? Kredi kartı detayları var. Ve DNA hatta. DNA çözümleri de var. Amerika dünya çapında. Bence bu sonunda başlangıcını belirlemez mi? Belirler mi? belirleyebilir aslında İnşallah yani Birleşmiş Milletler'in dünya <gülüyor> casuslukla elde edilmesi filan da enteresan yani. Ee ya yani, ilginç bir sürü bir sürü şeyden bahsetmek gerçekten e, mümkün ama yani yepyeni bir durumdan ya da Hiç en azından yok. şeyden bahsetmek lazım. Yine belki biraz tekrar olacak ama hani. Irak'la ve Afganistan'la ilgili ortaya çıkan belgelerden sonra dünya yarılmadığına göre bunlarla ilgili bir yarılma beklemek çok iyi olur tabi ama sanmıyorum. Evet yani bu şeylerden biri. Şimdi şeyi düşünecek olursak mesela bu dediğin üzerinde iki saniye duralım. Yani burada diplomatlar ne olacak şimdi? küsecekler mi Amerika'ya yani? Aa. Veya ne bileyim Türkiye'yi boş verelim. Hani hassas <gülüyor> konu bizim için. İngiltere diplomatik ilişkileri mi kesecek ya da Afganistan bundan sonra ABD pozisyon mu alacak? Hayır. Ee, Şimdi değişen Türkiye, bir şey olmayacak. Türkiye diplomatik ilişkileri kesmez mi diyorsun sen yani? Belki de keser tabi ben. Hani Davutoğlu adına konuşmayım ama e, göreceğiz denilebilir herhalde. Ya mesela şu ülke mesela diplomatik ilişkileri bu belgeler üzerine kesiyorum. Ya yani büyük elçiliğini de şu ana kadar haberleri yoktu değil mi? ilan ediyorum diye o zaman Amerika'da öyle diyecektim. Bilmiyor muydunuz bunu? Yeni da? mi öğrendiniz diye herhalde içeriden sızdıracak yine. Bilare biz 10 sene sonra falan duyarız bunu. Ee, yani gayet gayet ilginç şeyler görmek mümkün. Ya bana mesela en çok vuran işte 99 sonrasında George Bush'un daha doğrusu 2003 sırasında Irak Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler epece çağrı yapmıştı Irak böyle olmaz şöyle olmaz Falan filan Birleşmiş Milletlerle Neredeyse görüşmüyordu Bush, Mesela görüşmeme sebebi o zaman Genel sekreterin siyah olmasıymış Yani bunu Ben söylemiyorum Yani söyleyen Associated Press Yeşillerle mi Görüşecekmiş Marslılarla Yani, yani Marslılar siyahlarla yeşil istemiyormuş miydi? Yeşiller Marslılar Jüpiterler Mavi olanlar ee, ama siyahlarla mesela istememiş. Ya da e, Tony Blair'e işte Amerika'nın dışişleri bakanı denilmesi falan filan gibi. Hani bana garip gelen mesela daha çok bunlar oldu ama garip gelmekten öte bir değişiklik ihtimalini içinde barındırıyor mu? Ee, orası biraz daha tartışılabilir herhalde. Ama ama İngiltere filan da biraz bu. Yani riyakarlığın üst noktası. 200 İkiyüzlülüğün, kepaziliği. Mesela David Cameron'la ilgili de bütün milletvekilleri hakkında özel olarak bilgi toplamış. Kişisel bilgi. Britanya Başbakanı'ndan bahsediyoruz ortalık. Yani hoş bir karışma olacak aslında bence. Baya casus şebekesi kurmuş. Roma İmparatorluğu'na çok benzettim ben birdenbire. O da banal bir benzetme ama olsun bütün de banal olmayan pek bir yanı yokmuş gibi. Yani hemen hemen her şeyle ilgili doğal olarak bir sürü şey bulmak mümkün. Tamamını okumak henüz ne mümkün. Epeyce milyon, vakit alacak milyon, bir şey. Milyonlarca belge var. Çin'in mesela şeyi çok ilginç. Bayağı büyük ölçüde computer hacker şeyi kullanmış ve bir şebeke 2002'den beri Çin'de Bayağı Amerikan hükümetinin ve iş çevrelerinin bilgisayarlarına girmiş. Batılı müttefiklerinin ve Dalaylamanın Lama'nınkine de girmiş tabii. Ee, Kral Abdullah Suudi Arabistan'ın kralı e, muhakkak e, şu İran'a saldırın bu işi bitirin diyormuş mesela. Yılanın başını ezin küçükken demiş hı hı. Kral Abdullah. Birleşmiş Milletler'de de biyometrik casusluk isteniyormuş. Bu da hoş. DNA ren, iris tar taramaları, DNA örnekleri ve parmak izi filan bayağı. Bütün Birleşmiş Milletler yetkilileri Bu da iyi değil mi? Yani ma maalesef şey Naked Gun filmlerinin o, ünlü oyuncusu Leslie Nielsen öldü. <Gülüyor> Biraz onları da hatırlatmıyor mu bu ya böyle ee, polisiye yöntemleri? E zaten bütün bu farsların çıkış noktası göz şeyini alın. yani <gülüyor> hayat sanatı taklit ediyor. Yani belki de zaten sanat bunları taklit ediyordu üç aşağı 5 yukarı evet. diye de düşünülebilir bilmiyorum. Ama e, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü belgeden bahsetmek mümkün. E, Hangisinden ya. başlamak diye baka hı hı. baka böyle insanın kafasını karıştıracak kadar çok şey var burada. Guantanamo'da şu ellerinde kaldı kaldı ya tırnak içinde patladı. O bütün gençliklerini orada büyüyen çocuklar. Hı hı. Onları artık biz satalım bir yere diye Belçika'ya rüşvet teklifleri var. Sizin şeyiniz alın bir iki tanesini bundan. Ne olacak bakma. elinize mi yapışır? <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu vaziyette şeyler var. Yani gülmek mi ağlamak mı hakikaten kestirilemeyecek bir şey ama en iyisi gülelim. Slovenya'da demişler ki bir tane de siz alın ya. Barack Obama'nın elinde bir esir var alıverin. Kiribati milyonlarca dolar para vermişler. Sizin paranız azdır. Ada devleti batacaksınız zaten. Onu demişten bilmiyorum da küresel ısınmadan. Son dakika haberi var. Erdoğan, Wikileaks eteklerindeki belgeleri döksün, sonra ne kadar ciddi olduğuna bakarız demiş. Vay, vay, vay. <gülüyor> Erdoğan'ın da Ekran Tanrı gibi. kompleksiyle ilgili bir sürü bir sürü şey de var. Tanrı tarafından bu iş için seçildiğine inanıyor falan gibi cümleler geçmiş mesela. Bu şu da Tanrı tarafından Irak Savaşı için Bu Tanrı tarafından seçilme işi bir de nereden baktığınızla ilgili Erdoğan'ın ağzından çıkmadığına göre falan filan ama... Erdoğan'ı nasıl bulmuşlar? Nasıl bulmuşlar? Ya yani başbakanlıkta bulmuşlardır herhalde. Gü Hayır, nasıl değerlendirmişler ya. Erdoğan güvenilir bulmamışlar. Onu... Yok. Ama ya zaten hani diplomatik açıdan bakarsak bu adam çok güvenilir falan diye devam edebilecek herhangi bir rapor gidebilir mi merkeze? Gidemek. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama yani böyle bir rapor niye yazayım ki zaten? Evet. Hani düşünüyorum. Evet, Bibi için bile yazmazlar. Mesela. Yazmamışlar zaten. Onun içinde e, çok nazik bir adam ama sözlerini asla yerine getirmez diye not düşünmüş. Evet doğru iyi diplomasi yapmışlar da. Yani yani biraz sanki burası değil. Roma İmparatorluğu değilmiş gibi geliyor gene de. Dalkavuk ama kibirli danışmanlar Başbakan Erdoğan'ın çevresini sarmış ifadesi varmış diplomatlardan birinin. ...İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levin'in de Erdoğan'ın ülkesinden nefret ettiğini düşündüğünü yazmışlar. <gülüyor> Nasıl yani? yani? Jeffrey bir rapor göndermiş Ankara Büyükelçisi 2009 sonlarında. tam geçen sene yani. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levin'in Erdoğan'ın ülkesinden nefret ettiğini düşündüğünü yazıyor diyor. E, ya Gabilevi 2007 yılında e, genel kurmay başkan olarak İsrail'in şey demiş. Ya bu ordu daha ne bekliyor Türkiye'de diye sormuş Amerikalı diplomatlara mesela. Benim delimde böyle bir dıngıltı var. Bir eşkenazidir o. Gabilevi karıştırıyor başka. muyum ya? E, iki, bir i̇ki ayrı Gabi'den bahsediyoruz. Özür diliyorum o zaman. Ben genel kurmay başkanı olan hangisiydi? Ondan tamam. Bir eşkenaz Tamam. saniye bulayım da onu. Evet. Bu İsrail'in Ankara Büyükelçisi. Bu Erdoğan ülkesinden nefret ediyor demiş. Yani İsrail'den herhalde. İsrail kendi ülkesinden demek istemiyor. İyi çevrilmemiş. BBC Türkçeden bir haber bu. Davutoğlu da İslamcı etkisini Erdoğan üzerinde kullanabilir diye bir uyarı var. Filan. Yani bayağı işte New York Times Guardian, Le Monde, El País ve Der Spiegel dergisi ilk dördü gazete Amerikan İngiliz Fransız İspanya ve Almanya'dan da dergi her zaman yayınlandı eskiler de var Türkiye İranlarla çok fazla çalışıyor diye de ibareler var dünya hakiminden konuşmalar diye de çevrilebilir Ahmedi Necat'a dengesiz ve deli Demişler. Ee, Libya lideri Kaddafi'nin de Ukraynalı bir hemşireyle böyle çok bir içim su gibi bir tabir tabir de kullanmışlar. Sarışın fıstık gibi sarışın seksi filan. Onsuz gezmiyor demişler. <gülüyor> Hemşire. Bayağ eğlenceli aslında yani. Bence eğlence kabininden bir ayrı şey açalım mı? Seri. Dizi yapalım. Ne gibi? Daha doğrusu aslında televizyonlardan bekliyoruz bunu. Dezi, diziler cenneti olan Türkiye'de Wikileaks diye 35 sene sürecek bir dizi olmaz mı? Hoş olmaz mı bütün bunlar? Mesela kuklalar kullanılarak falan. Gayet bence eğlenceli olur. Ayrıca hazır şey de var, senaryo var. Malzemette, Neredeyse metin bile var yani. Bütün görsel malzeme de var. Kuklaları kullanabiliriz. Valla ucuzundan bir program hiç fena fikir değil. Birileri uyanmadan başlatmak lazım. Açık televizyonu bununla başlatalım mı ne dersin? <gülüyor> Gölge oyunu da gider bak her şey oturuyor. Üst Hayi hak diye başlatırız üstelik daha da iyi olur değil mi? Oturuyor oturuyor. Kara Gözüm. <gülüyor> Merkel, Teflon, Sarkozy, Çıplak İmparator. Böyle şeyler de var. Herkesi Çıplak İmparator da fena değilmiş. İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev'in çok sayıda estetik ameliyat geçirdiği de konuştuymuş. Valla epeyce çok şey var. Yani hemen hemen her konuda bir şeyler yazılmış. Türkiye kısımlarıyla ilgili de bir sürü bir sürü şey var. Mesela işte Ergenekon'la ilgili bölüm buldum bir adet. Örneğin Orada diyor ki yani şimdi olmaya başlayanlar eskiden yazılmış bu 2008'den kalan bir belgeden bahsediyoruz şey diyor generaller içeri alınmaya başladılar bizi de olsa çok haber olacak bir şey değil alır savcı ama burada epeyce olay olmaya başladı diyor çok özetle anlatıyorum çünkü diplomatik ve uzunca yazılmış bir şey. Epeyce olay olmaya başladı e, Tabi bunda medya çıkartıp rezil ediyor olmalarının da etkisi var diyor e, Bu tip şeyler Yani işte otomatik silahlarla gelip polislerin alması Medyanın işte her şeyden haberdar olması falan filan Bütün bunlar her zaman olurdu Bu, bu şekilde olur Türkiye'de bu işler e, Ama şimdi üst düzeye ve dostlarına oluyor olması bir garip Diye yazmış mesela e, Bir diplomat Böyle devam eden bir sürü bir sürü şey var. E veya CHP'nin mesela yeterli muhalefet yapmadığını düşünüyorlar. Aynı fikirdeymişiz bak. Mesela bu konuda MHP tipi milliyetçi muhalefetle AKP'ye karşı çıkmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil falan filan demiş. E, Batıyı terk etme retoriyi çok fazla eleştiri almaya başladı demiş. Evet peki şey yani bu dünyayı sarsan belgeler demiş mesela Cumhuriyet Gazetesi ama Sars, Sars. ne yazacaktın kasti evet şimdi doğru şimdi bir manşet atman lazım Sarsıcı belgeler var falan filan evet de öyle diyor zaten taraf da öyle demiş dünyayı sarsan belgeler ve kıyamet koptu diyor WikiLeaks bombayı patlattı demiş Vatan gazetesi de diplomasinin 11 Eylül'ü diye de Franco Frattini galiba Dışişleri bakanı İtalya'nın öyle bir söz şey yapmış, kullanmış. Dünya karıştı diyor. Şu ana kadar diplomatlar birbirlerini güven içinde, güvenle iş yaparlarken bundan sonra Birden, şüpheyle evet. hareket edecekler değil mi? Benim en çok hoşuma gidecek olan şey de şu ıı, diplomatların şimdi bundan sonra ilk Kokteylde karşılaştıkları zaman aralarında geçecek konuşmaları tahayyül etmek hoş olabilir. Ya ABD'li olmadığında çevrelerinde bolca Wikileaks dedikodusu yapılacak. Ama acaba cesaret edip Amerikalılara da bu lafları edebilecekler mi? E, alttan alta ha ha şeklinde bence vardır canım kesin çıkacaktır yani. Hınzır. <gülüyor> Tam o tat. <gülüyor> Fırat hakikaten güzel söylemiş. Diplomasi, samimiyete, gizliğe ve güvene dayalıdır. Belgelerin yayınlanması sonrasında kimse kimseye güvenemez hale gelecektir. Ne yapacağız şimdi? Herhalde bitti dünya bildiğimiz anlamıyla. Evet. Büyük ihtimalle bu iyi haber. <gülüyor> Fakat hürriyetin değerlendirmesini de sorayım. Çıkmadan ilk yarım saat içinde abi bey. Aman Ömer Bey yani bunu gerçekten değerlendirmek çok kolay değil. Hürriyet merkez üssü Ankara demiş. Sızıntı deprem, deprem metaforunu kaçınılmaz tabii. olarak kullanmış ve kaçınılmaz olarak her şeyin merkezüssü zannettiği Türkiye yi yine merkezüssü zannetmiş. Öyle değil miymiş? Yani ne bileyim ben dünyanın bütün ülkeleriyle ilgili bütün belgeler sızarken merkezüssü niye Ankara oluyor? Orası yani hürriyet için Ankara'dır tabi. Öyle olsaydı bak ben ben bu sefer şeytan avukatlığı yapacağım. E, buyurun lütfen. Öyle olsaydı merkezüssü Ankara olsaydı Wikipedia'de herhalde. İşte bu şeyin yanı sıra Guardian'ın, New York Times'ın, El Pais Le Monde ve Der Spiegel'ın yanı sıra hürriyeti de Türkiye Türklerindir hürriyeti de seçer ona da verildi belgele. Ee, değil mi böyle bir boyutu da var ama belki vermek istedi ama hürriyet bu kadar yerim yok ben bunları yayınlayamam. Biz ciddi bir gazeteyiz demiş şey olabilir. Doğru. Yani, Bak bu da doğru şimdi. Ağır bir diğer başlı. boyutu. yani Çünkü kim yayınlamak ister ve koskoca bir yer vereceksin herhalde gazeteden. Beş sayfa, altı sayfayı falan feda ben ediyorsun. New York'tan zaten galiba dokuz gün falan devam Hı -hı. edecekmiş. Her gün biraz zaten daha. Zaten tefrikasız bir mümkün bir yok herhalde. gün değil. Bu arada da bazı gazetelerde de rastlamıyoruz. Günlükte yok hiç. Göremedim yani ben. Günlük mahalli takılıyor bu ara. Daha fazla ondan. Bir günde hiç yok. O da zaman problemi var herhalde. Büyük Yetişemedi. ihtimalle baskıya yetişmedi. Onları yarın belki görmek imkanı bulabiliriz. Ama yarına kadar da yenileri yayınlanmış olacak. Yetişmek zor olacak yani. Zaman gazetesi ufak görmüş. Diplomasinin 11 Eylül'ü diye sürmen ama küçücük bir şeyle vermiş. Ve daha çok... Ee, mesela sabah gazetesinde de özel haberlerden dolayı çok küçük yer alıyor. Özel haber önemli gerçi. Darbenin belgesi diye belki bakarız ona. Balyoz toplantısını izleyen Genel Kurmay gözlemcisinin raporuna ulaşmış. Sabah Çetin Doğan ve komutanlar Milli Mutabakat Hükümeti'ni tartıştılar diyor. Böyle bir rapor var. Onun dışında da kayda değer bir şey yok. ha bir şey yok. Peki devam edeceğiz. Şimdi bu aradan sonra şeyden bahsedeceğiz. Haydar Paşa'nın yanmasını bir söylememiz evet, lazım söylememiz herhalde. Lazım. İrlanda'da da bağlandı mesele şeye kurtarma operasyonu başladı bankaların kurtarışı fakat epey insanda Dublin sokaklarında yürüdü büyük bir göster. 85 milyar avroluk kurtuluş paketi ve İrlanda'yı da ...yemek üzerine... ...İrlanda yemek... ...İrlanda vatandaşlarının yemek üzerine de bahsedebiliriz. Bir de yılın... E, ...Wikileaks... ...kadar büyük mü değil mi? Bence daha büyük olan büyük skandali... E, ...yeryüzünün en büyük şirketlerinin... ...tarihin en büyük... ...karını elde etmeleri... ...ama büyük bir işsizlik krizi de varken... Bundan da belki biraz da bahsetme fırsatı bulabiliriz Amerika'da. Açık kasted. Oh!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 We got. Bye. Uh -huh. The Mamazın papazdan dinlediğimiz Monday Monday, Pazartesi Pazartesi adlı ünlü şarkıyla devam etti programımız. Grubun kurucu elemanlarından Deniz Doherty, 1940'ta bugün doğmuş, 2007'de ölmüştü. Kanadalı şarkıcı, besteci, söz yazarı ve en önemli özelliği herhalde Mamazın Papaz'ın kurulması kurucu elemanı olması sebebiyle. Evet güzel bir şarkı dinledikten sonra bu Wikileaks tabii çok daha uzun zaman herhalde hı hı. dilimizden düşmeyebilir. Cazip de yani doğrusu muhabbet konusu. Muhabbet. Çok iyi bir geyik muhabbeti konusu. Beni üzen en çok üzen hususu da söyleyip geçeyim şimdilik. Aliye ve yakışmadı bak. Yani değil mi burada tek millet, iki devlet birlikte hareket ederken sen git, evet. hükümetten hoşlanma bilmem ne yapma falan Türk hükümetinden hazı etmediğini söylemiş. Enerji bakın Taner Yıldız da Azerbaycan petro şirketi başkanına neden Rusya ile ilişkilerimizi bozuyorsunuz ki Nabu gerçekten ihtiyacım var mı demişler. Yani bu olmadı. Aliye yakışmadı. Yakışmadı, yani. yakışmadı. Yok. Ee... Ya bir sürü Amerikan vari şey de var Gün, bundan sonra büyük ihtimalle daha fazla konuşulacak bize ne dediler hikayesi e, kompleks basını e, işleyecektir bundan sonra. Bence ilk çıkacaklardan biri e, Arınç'a e, saldırı köpeği demişler Erdoğan'ın. Hmm. Mesela bu hiç kabul edilebilir bir şey değil bir devlet adabıyla devlet yönetimiyle değil mi? ...uyum sağlayabilmesi çok zor bir durum. Ve Davutoğlu'nun da... ...olağanüstü tehlikeli nitelemesi yapmaları da... ...ilginç tabii. Davutoğlu'yla ilgili mesela şey var... ...İranların Türkiye güveninin tam olduğunu... ...ve Türkiye'nin İran Cumhurbaşkanı... ...Ahmed Necat'ı İran hükümetindeki... ...diğer kişilerden daha esnek gördüğünü... ...Davutoğlu'nu söylemişler. Ahmed Necat'tan yana duruyorsanız... ...zaten çok e, talihiniz... ...hayırlı gitmeyebilir tabii. mı yanında ya, o ayrı bir tartışma evet. olarak... ...dursun ama... ama... Tabii çok tehlikeli mesela eğer şey geçerliyse bu sıfır komşularla sıfır ı, sorun politikası bunu Amerikalıların tehlikeli bulması ihtimali var tabii. Ee, bir miktar. PKK'ya destek olmaları da biraz tatsız. Tabii şeyi de araştırmak lazım. El-Kaide'ye destek verdi mi Irak'ta Türkiye diye de bu soru da sorulabilir hakikaten. Bir yandan da bunlar istihbarat da Tam olmadığı için hani ne denilebilir bilmiyorum. Çünkü sonuçta oradaki diplomat duyduklarını, bildiklerini, düşündüklerini yazıyor. Bunlar doğrudan belgeye dayanan ya da bunlar böyledir diye e işte ge doğrudan geçilen Washington'a şeyler değiller bir yanıyla. Hani gördüklerini, gördükleri üzerinden düşündüklerini, düşündükleri üzerinden de perspektif, strateji oluşturmaya çalışan diplomatlar, yazanlar. Yani en azından öyle görünüyor. Ya çok... Aslında bir de böyle hani Lady Montague gibi filan böyle seyahat yazarları vardır ya. Aha. Gizlen bir Büzbek filan İstanbul hatıraları Marco Polo gibi. Öyle yazan diplomatlar da var. Mesela Ram, Ramazan Kadirov var ya şeyin Çeçenistan'ın korkunç Rusya'nın maşası olarak başına getirdiği Çeçenistan'ın kanlı eli kanlı diktatörü. Hı hı. Onun mesela bilmem Dağıstan'da mı ne bir yerde şeye gitmiş, düğüne gitmiş. Onun izlenimleri var olağanüstü yani. <gülüyor> Çocuk köçekleri izliyorlar düğün sofrasında böyle. Ve ondan sonra geline beş kiloluk bir külçe altın hediye ediyor. <gülüyor> şanslı bir gelin, evet şanslı bir gelin. Sonra da şey, bütün şeyli avnesiyle birlikte çekip gidiyor. Ya niye kalmadı gece diyorlar eğlence, Mahaç kalede kalmadı diyorlar. Kadirov Başkan Kadirov hiçbir zaman gece bir yerde kalmaz kendi üstünün dışında. Sen bunu bilmiyor musun diyorlar Amerikalı diplomatı. Böyle hoş detaylar da var. Ben seviyorum ya bu Wikileaks. Keyifle hiç, hiç şüphe yok. Ee, yani başucu koyup işte uyumadan önce birer sayfa, beşer sayfa, Bu arada tabii insanlar er belki. ölmeye devam ediyor. Paldır, tabii tabii. Küldür. Bir oyundan ya da film senaryosundan bahsetmiyoruz ama işte yine aynı yere dönecek olursak... ...Irak ve Afganistan'da savaşın nasıl çıkartıldığı, bu savaşların ne şekilde oluşturulduğu... ...sivillerin nasıl vurulduğu, bunlardan ne kadar haberdar olunduğu vesaireye evet. dair... Belgelerin ardından bunlar gerçekten e, devede kulak şu anlamda bayağı uluslararası suç olduğuna dair e, net net net kanıtlar ortaya çıktıktan sonra hiçbir adım atılmadığına göre e, Lahey falan ne bileyim herhangi bir adım e, burada da bir adım beklemek ya da bir şey olacağını düşünmek iyi niyetli olur inşallah olur. Tabii. Seni dinliyor olabilirler yalnız Amerikan diplomatları. Baktım adım geçmiyor diyeceğim atıyorum maalesef öyle bir arama <gülüyor> süreci yok belki adım da geçiyordur doğru. Heyecanlanıyor insan. Bu arada Erik Mergolis harika bir yazı yazdı. Şeyle be, vaktimiz yok ama NATO 61 yıllık e, ömründe hı hı. girdiği tek savaşı kaybetmek üzere diyor ve bunu analizini yapmış. Hangi savaştan? Afganistan savaşı. Afganistan. Yani bütün askerleriyle ağır bombardıman uçakları, e, bomb, tankları, helikopterleri ve şey ordularıyla paralı askerlerden kurulu ordunu ve elektronik robotlarıyla şunu bunu hafif silahlı Afgan çiftçi köylüleri ve da kabile adamları tarafından yenilmek üzere diyor. Ve bu, bunun detayına giremeyeceğim. Çok uzun ve hoş bir şey yazı. Uzun değil de yani şimdi zamanımız yok. Yalnız Amerikan racalığı da Gidiyor olabilir haberiniz olsun diyor. Roma İmparatorluğu'yla da bağlantılar da kurmuş o da. Şimdi biz gelelim. Gelmeden son bir Wikileaks şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Bu da ilginç istatistik olduğundan. Şu ana kadar belgenin sadece 220 adedi sızmış durumdaymış. Daha sızacak olan işte 250 bin civarında belge var. Bu arada yani hani e, bu tefrika hakikaten sonsuza kadar da devam edebilir diye düşünmüyor değilim. E, en önemli konular Amerika'nın e, Dışişleri Bakanlığı'nın klasifikasyon sistemine göre en çok bu konularda yazılmış. E, uluslararası politik ilişkiler, iç e, hükümet ilişkileri ve insan haklarıymış üç numara. Fena değil Hı. yani insan hakları diye bir konunun üç numarada Tabii olması. Tabii çok iyi bir şey. <gülüyor> ne demek istediklerini insan haklarından bilmiyorum. Onu tabii içeriği görünce anlayacağız ama böyle de bir e, bilgi vermiş Wikileaks. E, fakat şey e, benim asıl üzerinde durduğum iki konu var. İkisi de aynı noktada toplanabilir. Aslında bir tanesi Amerikalı senatörün söylediği gibi acaba terör örgütü ilan edilince bu durum düzelir mi Wikileaks'i? Çünkü bayağı kızmış, öfke yaratmış. Hı hı. İkincisi de e, acaba katanlarına geçmiş miydi o kız? Dedi? Değil mi? Bunu konuşacak ya. Biraz orası şüpheli görünüyor ama neyse. Evet, pek öyle yapacak gibi bir adama benzemiyor doğrusu. Benzemenin ötesinde e, ortada bazı fiziki sıkıntılar var. O ara orada mıydı e, kadınlardan birinin ifadesi falan filan gibi ama... Neyse. Bunlar çok önemli noktalar değil zaten. Evet. Şirketlerin peki tarihteki en büyük kar etmeleri olayına ne diyorsun? Bu Wikileaks'ın sızdırması değil. Apaçık bir olay. Öyle mi? Evet. En çok kar şu arama ediliyormuş. Evet. Yani hani kapitalizm, ha, kapitalizm krizde ama kapitalistler değil. Böyle bir şey mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani yeni iş de bulamamışlar fakat tarihte görülmüş en büyük Kârları elde etmiş Amerikan şirketleri. Yani yürü ya kulum dediği bir dönem. Güzel. Ve o trickle down the economy dedikleri yani da, akmasa damlar Hı -hı. şeklinde yoksulları o da olmuyormuş. O olmuyorsa fena çünkü e, Türkiye'de de bize anlatılan bu değil mi? Ya da dünyanın her tarafında bu kemer evet. sıkma politikalarıyla işte çeşitli aktörlere para veriyoruz bu paralar sonra size akmasa da damlıyor durumu. Evet. ...bunu küresel ölçüye koyduğumuzda... ...işte Amerika'ya çeşitli paralar veriyoruz... E orada bir şeyler oluyor... akması da damlıyor... ...öyle olmuyorsa bu fena... ...demek ki bu damlamayı boşuna bekliyor muyuz? Evet aynen öyle ve bunu Amerika'nın en zengin... ...en zengin ikinci adamı söylemiş... ...ne yapalım böyle... ...olmuyor bu iş zenginlerle olmuyor demiş... ...peki devam edelim... ...Haydarpaşa Garı'nda yangın çıkmış... Evet, e, Haydarpaşa Garı'nda yangın çıktı, niye çıktı henüz bilinmiyor. E, ortada çeşitli iddialar var. Kaçak bir izolasyon çalışması çatıda yapılıyor olduğuna dair. Ne? Tabii, yani Kaçak lafı burada bambaşka anlamlar içeriyor. Tam da ki e, işte gizli ve özel kavramlarında olduğu gibi. Yani e, Haydarpaşa Garı'nın çatısında kaçak bir izolasyon çalışması demek bir garip bir şey oluyor. Çünkü hani kimsenin haberi yok değil herhalde. Diye başlanılabilir evet, ee, 1908'de İstanbul Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilmiş Ve bir diğer e, durumsa beni belediyelerin e, tilt eden hali Bu tip olayların olmasının hemen ardından belediyeler çıkıyorlar Kadıköy Belediyesi de aynısını yapmış Ve demiş ki e, Selami Öztürk söyleyen başkan Binada onarım varsa belediyeden izin alınmadığı için bunun kaçak onarım olduğunu söylemek gerekir demiş e i̇yi de belediyenin işi izin vermek ve izin vermemek değil ki zaten o çatıda onarım varsa senin nasıl haberin yok bundan diyedim evet. başka boyutu var ama bunlara hiç girmiyoruz hiçbir seferinde. Ee, böylece şimdi top gezmeye başlıyor bakalım kimin kucağında kalacak büyük ihtimalle izolasyonu yapan ustayla çırağının kucağında kalma ihtimali yüksek eğer bir izolasyon çalışması varsa falan filan. E, kendi kendilerine birden kendilerini Haydar Paşa'nın çatısında izolasyon yaparken bulmuş bulacaklar ve ardından da hapiste bulu verecekler büyük ihtimalle <gülüyor> evet. e, yani koskoca hızlı tren zıngıltısında sonunda makinistlere kesilen cezayı hatırlamak lazım mesela burada da orada ustabaşı bile diyor bir iki işçi varsa onlara kesilir usta başı bile yırtar diyorsun yırtabilir ve yırtabilir bir iki tanıdık tanıdık da varsa arada ustabaşı aradan kaynar e, Evet. Bu arada Mimarlar Odası biz defaatle söyledik böyle tehlikeler olduğunu bununla ilgili suç duyurusunda da bulunduk diyor. Daha çok dünün tartışılan heyecanlı konusu helikopter gelmeli miydi gelmemeli miydi? Helikopterle söndürülür müydü söndürülmez miydi gibi bir şeydi. Bu teknik detayı bilemeyiz ki ya. Soralım tabii de. Yani bilsek ne olacak orasını anlamıyorum çünkü burada bir ihmaller silsilesinden bahsediyoruz evet. yoksa her şey çok yolundaydı ve sonra helikopter gelmedi. ...falan gibi bir hikayeden bahsediyoruz... ...belli değil... Ee, ...bu arada Haydarpaşa binasının ne kadar zarar gördüğü... ...daha doğrusu tren ne kadar zarar gördüğü... ...henüz daha açıklanmadı... Ee, ...bundan öte tren seferleriyle ilgili... ...çok ciddi sıkıntılar var... ...çünkü elektronik sistemler de Haydarpaşa'da... ...binanın içinde bulunuyordu... ...peki ee, burada... E, ...Amerikan diplomatları ne diyorlar acaba... ...onlar 10 on sene sızacaklar... ...henüz daha maalesef... ...haber yok... Ee, ...yok artık o kadar beklemeyiz can yarın filan sızar. Konunun AKP-CHP arası bir konu olması için de ittirilmiliyor olması iyicene. E, gerçekten ilginç. Ama zaten hani her e, tartışmaya bu perspektifle bakmaya çalışmak da bir başka moda diyebiliriz. Evet bence de ve geçebiliriz burada. E, diyecek daha, bir, daha şey daha bir şey yok bütün zaten. Bütün gazetelerin bir kısmı, Wikileaks'i görmeyenlerin de büyükçe bir kısmı şeyi birinci planda görmüş ama. Haydar Paşa'yı. Haydar Paşa'yı. E, güzel haber. Yani güzel haber dediğim her gün gördüğümüz haberlerden değil. Tarihi bina İstanbul'un göbeğinde. Çatıda alevler falan. Fotoğraflarda gayet ilginç, evet. dikkat çekici. Tamam. Film gibi. Hıh. Öyle oldu mu? Haber oluyor biliyorsun. Evet. orada e, benzine zam yapılmış. Hmm. Onu da söyleyelim. Hani e, en çok kazananlar falan deyince söylemek daha doğru olurdu ama şimdi aklıma geldi. 4 liraya e, litresi 21 kuruş kalmış artık. E, 3.79 liraya ulaşmış. 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı. E, böylece maliyet ilk kez e, bir depoyu 55 litre oluyormuş e, bir otomobilin deposu. Maliyette de 208 lirayı geçmiş doldurmanın. Öyleymiş. Ne yapalım? Ee hayır. Amazon'da 100 yılın en düşük seviyesine gelmiş. E, ne yapalım? Ne yapalım yani? <gülüyor> Oluyor böyle şeyler. Yakında çayırlağa dönüşecekmiş Amazon jungle'ı. E, o zaman pek yakında tarım da yapılabilir bütün Amazon'da. Tabii. E, güzel. Fena değil. Gelelim İrlanda'ya. İrlanda'yı heyecanla beklemekteydim ben ne olacak diye ama şeyi değil. Konuşmuştuk ya senle koridorda. Asıl kaç paraya kurtuluş paketi falan olacak mı olmayacak mı diye. Benim asıl heyecanım İrlandalıların ne yapacağıydı. Çünkü çok soğuk dalgası da gelmiş durumda bu arada oraya. Ve ciddi bir şekilde İrlanda'da kar, kış kıyamete rağmen insanlar sokağa çıkmış. 100.000 bin kişi katılmış. 100 bini aşkın sayıda insan. Nasıl buldun bu sayıyı? Gayet normal diyebiliriz herhalde. Yani Avrupa'nın her tarafında milyonlarca insan dışarıdalar. Ee, bu 100, da onun parçası. 100 bin kişi çok mu sence? E yok çok ciddi bir sayı değil. Ciddi bir sayı mı? Sen... <gülüyor> İrlanda'nın nüfusuna baktım. 4,5 milyon. Yani nüfusun e fena değilmiş zaman, 20, evet. %22'si ihtiyarlarla çocuk ve hastaları falan da çıkarırsan... Soğuktan çıkamayanları da buna eklersen. Eklersen yani nüfusun temiz dörtte biri orada. Bu da tarihin İrlanda tarihinin en büyük gösterisi yapıyor bunu tabii. Daha ne istiyorlar işte 85 milyar euro da almışlar. Köfte hor bir durum var. Avrupa Birliği 85 milyar euro veriyormuş İrlanda'ya. Avrupa Birliği, milyarı... IMF ve ayrıca da ha. ikili anlaşmalarla İsveç evet. ve marka galiba. Ama yani 45 milyar euronun doğrudan Avrupa Birliği bütçesinden çıkacağı söyleniyor. Bayağı iyi para. Yani en azından bana öyle geldi. Fakat büyük bir Ama öfke. nereye gidecek peki bu para? Büyük bir öfke var. Evet para bankerlere gidecek. Bankerleri kurtar. Yine anladın. Gidecek. Yukarıya tamam boşaltacağız tamam aşağı mi? damlayacak bir evet. çıpır çıpır çıpır. Anladın. Fakat mesela çok ilginç bir şey de gözüme çarptı. Mike, Mike Wallace, Mick pardon Wallace diye biriyle konuşmuşlar. Bir patron yüz işçisini çıkartmak zorunda Hı -hı. kalmış ve ne demiş biliyor musun? Yani inşaat sektöründe çalışıyormuş. İrlandalıların artık daha militan olmalarının zamanı geldi demiş. Patron bunu, yüz işçi çıkaran, çalıştıran baya büyük yani Hı -hı. inşaat sektöründe. Fazla sessiz kaldık. Bundan so sokaklara biraz daha sık dökülsek iyi olur çünkü politik açılarımız Avrupa'ya gidip Avrupa Birliği'ne bizim halkım onlar koyun gibidir diyorlar demiş. O sokak falan çıkmazlar buna bir son vermemiz lazım diye o da var bir Please look after me diye bir pankart taşıyan lütfen benimle ilgilenin hı hı. benim bakımımı sağlayın diyen bir çocuk var o da sokakta büyük suya rağmen. E, ve e, 77 yaşında Jimmy Purdy de var demo, e, demo sırasında yani gösteri sırasında. 1916'da Paskalya ayaklanmasının olduğu yerde ben üç büyük resesyon yaşadım. Bu gördüğüm en kötüsü olabilir demiş ve çok öfkeliyim. E, bunu... E, buna şey yapan tamamen işçilerin sırtına bindi demiş yoksul insanların oysa e, asıl e, numara e, yani hepsi serbest demiş bankerler çok ilginç bir şey aslında bu serbest olmanın ötesinde şimdi okudukça bir Kurtul sürü, sürü ayrıldı diyorlar evet e, yani kimin kimi kurtardığına dair gerçekten yine sonsuz ahlaksız bir durumla karşı karşıyayız İrlanda devleti de katkı yapıyor bütçelere nereden emeklilik fonlarından tabi e, yani biz emekli olmak üzere e, Aramızda kasa kuruyoruz o kasaya paralar yatırıyoruz emekli olduğumuzda para alabilmek için e ardından da devlet e şimdi artık kriz var biliyorsunuz o paralar benim oldu deyip üstüne oturuyor üstüne para ne olacak derseniz e onu da buldum 3'te 2'si e bütçenin yeniden organizasyonu yani özetle borçların kapatılması diyebiliriz galiba nazikçe söylemişler kalanı ise bankacılık sektörünün canlandırılması için kullanılacakmış kalan 3'te biri Baya yani babalarının parası gibi e, yemeye devam Tabii ediyorlar. Tabii ki babalarının parası Gerçi, zaten. Gerçi evet. Paul Krugman'ın çok önemli bulduğum bir yazısı vardı. İki saniye de ona değineyim. Eating the Irish başlığını taşıyor. İrlandalıları yemek ki bu konuda e, <gülüyor> bir tarihten bile bahsetmek mümkün. Zaten o da öyle giriyor. Jonathan Swift'in 1729 tarihli e, denemesi. Bir alçak hı hı. gönüllü bir öneri ee, ve orada işte İrlanda'daki bu sefaletten sonra e, çok iyi şey olur diyor mal mülk sahipleri için İrlandalı çocukların kızartılıp yenmesi fevkalade uygun olur diyor. Zaten analarını babalarını yediler şimdi onlar onların hakkıdır. Öncelikle bu çocukları yemek, ister haşlama yapın, ister kızartma filan. Swift'in bu konudaki e, belki bilmeyenler için söylemekte lazım, işte bu e, önerisi şuydu. E, yani Alçak elimizde borla, bir bolca İrlandalı var, bir İngiliz gibi yazıyordu ve bolca İrlandalı var. Elimizde, e bunların bebekleri de hiçbir işe yaramadığına, büyüdüklerinde de hırsız, uğursuz olduklarına göre, e iyisi mi bunları yiyelim? Hem ailelere bir destek olur hem çok güzel yemekler yapılabilir falan diye uzun uzun e, İrlanda evet. yahnısı anlatıyordu. Şimdi burada tamam diyor. Polkrugman'da. Ya yani bu seferki şey ev sahipleri, mal mülk sahipleri değil. Banka bankerler diyor ve yemiyorlar da diyor. Onu da kabul edelim sadece yoksullaştırıyorlar ama çok ancak Swift kadar kaleminden kan damlayan bir yergici ancak İrlanda'da olup bitenleri hakkıyla hı hı. anlatabilirdi diyor. İrlanda hikayesi gerçekten bir ekonomik mucizeyle başladı ama sonradan spekülasyona orjiye döndü diyor ve bu bankalar kontrolden çıkmış bankalar ikincisi real estate nedir işte bu emlak emlakçiler e hepsi de bir de ...politikacılarla iç içe bir incest ilişki içine girdiler diyor. Ve İrlanda bankaları da başka Avrupalılardan büyük borçlar aldılar. Fakat balon patladıktan sonra büyük şeyleri vardı diyor bankaların. Kayıpları oldu. Peki e, o zaman ortak olmalarını beklerdiniz değil mi? Yok öyle yağma yok dediler diyor ve hepsini tamamen bankaların borçlarını garanti ettiler. İrlanda hükümeti araya girip ve özel şeyleri kayıpları kamusal yükümlülükler haline getirdilerdi. Yani çok ağır bir durum var. İrlanda'nın problemleri devam. İrlanda üçüncü yılında kemer sıkma politikasının ve güvenli, hala güvenliği sağlamak için işte güvenlik dediği güven sağlayacak yani güvenilirlik olmayı. Fakat o da gidiyor ve bu artık bir suç olmaktan da çıktı. Bir hata diyor ve devam ediyor. Aynen öyle demiş. Yani suçtan bile kötüsü hatada ısrar etmektir diyor. Bu yıkıma götürür diye çok ağır bir yazı yazmış Paul Krugman. İzlanda ile İrlanda Onda, arasında bir... bir Espri geçiyordu diyor. Ne fark vardır? Bir harf ve altı ay diyorlardı ama İzlanda durumu daha İzlanda bile daha iyi kurtardı durumu diyor. İz İrlanda ise felakete doğru gidiyor ve sadece yoksulları sırtından çıkarıyorlar diyor ama yüz bin kişinin yürümesi nüfusun dörtte biri ne yürümesi az bu hafif alınacak bir şey değil yani bizden uyarması. Ee, yani aslında uyarmak gereken herhalde 100 bin kişiyi bir araya getiremeyen 80 milyon kişilik bir ülke halkı olabilir. Ama bundan öte işe yarıyor mu? Evet işe yarıyor. Yani ya mesela diyor. Yunanistan'da şu anda konuşulan şey 1,5 milyar dolarlık silah alımının iptali. Çünkü evet. daha fazla hükümetin çıkıp memurlarının karşısına e, biz roket alıyoruz, tank alıyoruz, siz de geberin. Nazikçe söylemediğim için özür dilerim ha, diyebilmesi mümkün değilmiş gibi bir hal almaya başlayınca bu sefer olan şu oldu bütçenin başka neresinden kısabileceklerine bakıyorlar ee, Avrupa'da buna benzer bir durumun oluşacağını öngörmek belki de çok zor değil çünkü Yunanistan'da olduktan sonra diğer ülkelerde de böyle bir akımın e, bastırılacağı büyük ihtimalle mümkün Evet evet İrlandalılar iyi bir şeyde geleneğin sürdürücüsü olmuş olabilirler bakalım merakla şey yapacağız peki ara verelim şimdi izleyeceğiz 9.30'dan sonra tekrar devam ederiz Ali Bilge birazdan canlı olacak stüdyoda ve TAN matbaasının basılmasının 65. yıl dönümünü konuşacağız. Hı hı. TAN faciası da diyebiliriz. Enteresan bir durumumuz var orada da. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Bu sefer canlı yayındayız. Evet, konumuz Tan. Tan matbaasının basılması, tahrip edilmesi olayları. Bu aslında 4 Aralık'ta 65. yılını idrak ediyor. Böylece ne yapmış olduk? 1915, 100 yıllık bir şey geliyor dayanmak üzere. 1915 olayları. İşte Trakya olayları denen bir durum var. 75. yılını da konuştuk onu geçen sene. 50. yılını da 67. yılını konuşmuştuk. Yavaş yavaş böyle dönüm noktası olaylarını konuşma fırsatı bulabiliyoruz açık radyoda. Bu da daha önceden de konuşmuştuk ama bir türlü biz organize olamadık yani siz değil bizde burada hata var ama 65. yılında konuşmamızı denk getiriyoruz. Nedir bu? Ee, aslında e, yani 1945'in 4 Aralık e, Tan gazetesinin basılması matbaasının e, tahrip edilmesi e, aynı zamanda e, Sabahattin Ali ile Cami Baykurt'un ee, çıkarttıkları e, Yeni Dünya La Türkiye gazeteleri de tahrip olur. Bu e, vandalizm örneğinde e, Tan gazetesi Zekera ve Sabiha Sertel'in yani Türkiye e, tarihinde demokrasi tarihinde e, sol e, düşünceye mensup e, ve demokrasi mücadelesi içinde yer alan e, iki karı koca gazetecinin e, yayınladıkları bir gazetedir. Ee, bu 45 olaylarına e, şöyle bir seride bakmak lazım. Aslında e, 1945 45 Tan Matbaası o, tahribatı ardından gelen Sabahattin Ali'nin öldürülmesi, daha sonra e, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki solcu öğretim üyelerinin işten, e, ...çektirilmesi, tasfiyesi... ...bu 1946-50... ...süreci içerisinde... E, ...meçhuliyetini koruyan... bilinen ama... E, ...hala Sabahattin ...mezarı bile yok... E, ...perde arkasında pek çok... E, ...derin... ...karanlık hususun bulunduğu... ...bir e, süreçtir... ...o yüzden... ...tan e, olaylarını e, anlamak için... ...biraz geriye gitmekte fayda var... ...yani... Ee, özellikle 2. Dünya Savaşı sürecinin de Türkiye'nin oynadığı rolü Türkiye'nin iç dengelerine bakmakta fayda var ve savaş sonrasındaki e, değişimin, Tornistan'ın Turnst e, pozisyonunu değiştiren e, Türkiye Cumhuriyeti rejiminin ve e, yönetiminin, Yaptıklarını incelemekte fayda var. Yani tanı anlamak için biraz geriye gitmemizde fayda var. İzninizle ben öyle bir geri Tabii dönüş yani, yapacağım. Evet. Yani bu tam savaş şimdi sona ermesinden sonraki döneme evet, işte, geliyor. Dikkat çünkü zaten burada yani dikkat çekeceğimiz hususlardan bir tanesi o ilginç. Yani e, liberallerle e, sol düş, düşünceye sahip aydınların e, bir arada da bir cephe, demokrasi cephesi geliştirdiği e, belki de Türkiye'de e, örneğine çok e, rastlamadığımız ve ilk sayılabilecek Cumhuriyet tarihinde bir oluşumun da ortadan evet. kalkmasına sebebiyet veriyor. E, yani Demokrat Parti'nin kuruluşuna denk geliyor ve tam o sırada Demokrat Parti kurulurken Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk ayrılan kurucu kadrosu serteller ve bir grup İnönü muhalifi sayılan daha önce İnönü'nün tasfiye ettiği isimler ve solcu aydınların bir araya geldiği bir dergi denemesi var. Asıl mesele görüşler ismi altında bu dergi çıkarılıyor. Şeyi de hatırlatmak için herkes biliyordur yüzde yüz ama e, İsmet İnönü'den bahsediyoruz Tabii, ve dönemin başbakanı. Dönemin cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı pardon. Ee, yani biz, Milli şef. Milli şef. E, 1938 Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi e, genel başkanı. Ve milli şefi yani evet. führeri. Evet führer. yani evet. milli şeflik doğrudan doğruya kendisinin zaten uygun bulduğu, bulduğu ve devlet, devletin de benimsediği bir şey evet. değil mi? Tan gazetesinde kısaca şöyle bir bilgi verelim. 1934 yılında bildiğim kadarıyla Serteller tarafından Halil Lütfi IV. Ahmet Emin Yalman. ...tarafından satın alınıyor... ...bir süre sonra Yalman ayrılıyor... ...yani Tan'ın tasfiyesi esnasında... ...iki o, ana ortağı var... ...biri Serteller... ...diğeri de... E, Halil Lütfü dördüncü... ...işte Babali'nin de en cimri... E, ...adamlarından olarak bahsedilir... <gülüyor> bir ...sırası yani aklıma geldi... ...yani tabelasını bastırırken... Halil Lütfü dört nokta... <gülüyor> ...tabeladan tasarruf <gülüyor> etmek için... ...yaparmış... Fıkra var. O, yani anekdot. ...anekdot var... Ee, yani onlar e, gazete ilk İş Bankası tarafından kuruluyor ve özel sektörü teşvik amacıyla kurulan bir gazeteymiş. Ee, Serteller'in eline geçtikten sonraki süreçte e, daha çok e, ilk başta e, daha farklı olmasına karşısın daha böyle aydın, işte Nazım Hikmetler'in, e, Sabahattin Ali'lerin, Aziz Nesin'lerin e, yazılarının yer aldığı... ...Niyazi Berkesler'in, Pertel halleri filan öyle bir gazete. E, ve genelde duruşu da e, zaten milli şeflik yönetimine de muhalefet eden bir gazete. Ekip şeyle birleşiyor. Yani Demokrat Parti'nin kuruluş kadrosu ile ortak bir e, dergi projesinde birleşiyorlar. Ve onun hemen sonrasında ilk sayısının... E, ...yayınlanmasından hemen sonra... E, ...bu olaylar... ...ceryan ediyor. Ama... ...isterseniz e, biraz şöyle şeye... ...dönelim. Yani işte 1923... ...Lozan e, sonrasında... ...bir ulus devlet inşası... E, ...malum var. Yani bu... E, ...daha doğrusu Türkiye'de... E, ...İkinci Dünya Savaşı yıllarında... E, ...Türkiye'deki... ...askeri, bürokratik ve milli... ...şefin izlediği bir tutum var... Bu da nazi politikalarına destekleyen bir politika izliyor. Ve Türkiye'de de nazilere hayran, nazi politikasına ittifak kurmak isteyen çok ciddi bir yönetim var. Ve bütün yaklaşımları da buna uygun. insanlardan müteşekkil. Bunlara da değinmeden, bunları görmeden zaten... Tan matbaasının yıkılışının ki Tan'la birlikte ben dün baktım Abidin Nesimi bir Ermeni sosyalistlerinin dergisinden de gazetesinden söz ediyor. Dolor adında o da o günkü şey sırasında gösteriler ve tahribat içerisinde o da yakılmış. Ayrıca yani öyle şeyler ki içinde tabelaların içerisinde Tan geçen ne varsa onları da tahrip etmişler. İşte Bağval'deki sol yayınlar satan kitap evleri de tahrip edilmiş. Çok ciddi bir e, barbarlık var yani o evet, günün evet. 4 Aralık olaylarında. E, işin ya bir çeşit kristal gecesi gibi. Evet. evet. Yani ne adam tan mezecisiymiş. Yürüyor, yürüyor bir anda T'nin üstünü C'yi yapmış öyle kurtarmış yani. Öyle mi? Evet yani. <gülüyor> Ee, Karaköy'de bir de e, ellerinde çok ilginç yani grubun içi ellerinde şey var yani e, bir tane bir döviz var e, Türkiye'de en büyük hürriyet Türkiye'de diye <gülüyor> onu taşıyarak bu mandallık örneklerini yerine getiriyorlar. E, tabii bu sürece gelene kadar o e, şeye bakmakta fayda var. Yani işte ulus devlet inşası e, yani neden Türkiye'de şu soruyu e, sormakta fayda var. Yani Türkiye Nazizmin bu kadar yakın içselleştirdi. Ee, gerçi o dönemde e, e, Almanya'da 1933'te iktidara geldikten e, öncesinde ve sonrasında e, pek çok kitlercikler var ülkelerde. E, ama Türkiye'de e, bu çok çakışıyor. Yani pek çok ortak noktası olduğunu görüyoruz. Yani e, özellikle ee, nazizmle milli şeflik arasında e, yani bunların birincisi e, temelde e, bir führer var bir şef var yani şef tutkunu var e, her şeyden evvel ondan sonra e, demokrasi geleneği yok e, yabancı ve azınlık düşmanlığıyla çok iyi çakışıyor ki Türkiye'de rejim otururken burada e, en önemli şeylerden biri Sovyetler biri ve Rus düşmanlığı var. Yani e, ortak şeylerden biri. E, bir, bir farkı yani e, belki Hitler'i bile güldürecek şekilde Türkler de yani dünyanın Türk olması üzerine bir yaklaşım var. Yani dünyadaki misyonu üzerine. Ama çok... Güneş dil teorisine falan da hala bağlı kalarak... Tabii. Yani zaten devletin tarih köklerini tarih kök... tezi... Evet. Bir tarih giydirilmeye çalışılıyor değil mi? Yani işte nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bir tarih tezi var, dil tezi var. Ondan sonra... Bir de tabii ki Osmanlı'nın son döneminden kalan... İttihat Terakki'den devralan bir o döneme ilişkin Türkçülük ve Turancılık evet. bakımı var. Ki bu dönemde çok e, desteklenmiş bir durum. E, hem Milli Şef Yönetimi açısından hem de Nazi Almanyası açısından. Türkiye'deki Turancılar, e, Türkçüler hem maddi ve manevi olarak destekleniyorlar ve bu Turan fikrinden yararlanmaya çalışıyor nazi yönetimi. Özellikle Sovyetler Birliği cephesi açıldığında o bölgedeki Türk Türk ve Türk kökenli unsurları Sovyetlere karşı kışkırtarak teşvik ediyor ve Türkiye'de buradan Açıkçası bunun içerisinde Şükrü Saracoğlu gibi başbakanların da bulunduğu dönemin hem Dışişleri Bakanı'dır 1942 yılına kadar. 42 ile 46 arasında da başbakandır ve önemli Türkçülerden biridir Sarıcıoğlu evet, ve Nam Alman Merzizm'e çok yakın hisseder Faşist faşistir diyebileceğin Faşistir Sarıcıoğlu faşistir. Evet. Yani öyle ki e, Dönemin Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Türk Dışişleri'nin Efsane isimlerinden bir tanesidir Numan Menemencioğlu e, Namık Kemal'in de torunudur Ondan sonra Hitler'in hediye ettiği Mercedes'e biner Makamatası Numan Menemencioğlu ne onur Evet. Yani öyle bir şey var ki Amerika'nın biraz kronolojiyi kaybettim ama hiç önemli değil toparlarız. Ee, Sovyetler Birliği'ne yardım etmesini Nurettin Artam gazetecidir. Evet. Ee, alayla karşılar. Roosevelt'in astronomik rakamları da Sovyetler Birliği'ne destek olarak sanki cephenin e, gerilemesine e, yol açacak diye yani o kadar büyük bir Alman e, hayranlığı içerisindedir ki Türkiye milli şefinden e, sokaktaki şeye kadar aslında tabi şey var yani Atatürk dönemi süreci içerisinde yani nazizme yakın hem bu e, milli şefe kadar bedi şef dönemi bütün bu tasarıma baktığınızda bu ulus devlet e, süreci içerisinde Türkçülük, Turancılık yani mesela Mahmut Esat Bozkurt'un Açıklamalarına baktığınızda ki Atatürk'ün yanında iki tane prens'tir bunlar hukukçu. Biri Şükrü Sorocoru, bir Mahmut Esat Bozkurt. Ee, yani bir, Yeni bir führerini yaratır. O devirde bir Amerikan gazetecisinin bir e, Anadolu turunda yaptığı bir röportajı, bir şey aktarayım. Diyor ki bir öğretmen, Aydın, artık diyor biz o bedeviyi, çöldeki bedeviye inanmayı bıraktık. Biz e, Ankara'daki mavi gözlü adama inanıyoruz. Yani bu inşa içerisinde ardından 1930'lardaki e, Avrupa'da nazizmin, faşizmin, Mussolini, İtalya bu çerçeve içerisinde Türkiye'de nazizme çok yakın, e, ideolojik olarak yakın unsurların, kişilerin e, varlığını görürüz. Ayrıca da tabii ki e, naziler e, son derece önem veriyorlar Türkiye'ye ve e, aslında çok da hoşlanmadıkları... E, Van Pappen, yani 20. yüzyıl e, tarihinde Lord Curzon'la özdeş sayılabilecek tilki, değil mi? E, yalancı, inanılmaz bir kurt e, eski başbakanlarından ve Nazi Partisi'ne üye değilmiş çok ilginç. Katolik Partisi'ne üyeymiş ama yani bir çok sevmez ama ona çok ihtiyaç duyuyor ve Türkiye'yi ne yap ne yap e, bizim yanımızda ve e, bizi e, ayak bağı olmadan e, bir pozisyonda tutuluyor ve yani aslında 1939-45 arası Türkiye'de yani Van Pap'ın e, birlikte yönetiliyor baktığınızda yani çok ciddi bir e, he, ya bütün bu gizli yazışmalar da e, 1970'lerde <gülüyor> yayınlandı <gülüyor> evet. e, Alman e, darbesi Sovyetler Birliği şeyinden işte Berlin işgalinden sonraki Dışişleri Bakanlığı arşivinde Türkiye ile olan ilişkiler, bu para yardımları işte generallere yapılan gazetecilere yapılan bütün bu e, nazi propagandasına çok çeşitli bir kaynak ayırıyor İstanbul'da ve Ankara'da. Yani e, Dolayısıyla yani şöyle bakmak lazım, TAN'a gelene kadar olan atmosferde 1920 38 e arasında oluşulan Türkiye Cumhuriyeti'nde işte Kürtleri tasfiye ediyorsunuz, azınlıkları, vatandaş Türkçe konuş tasfiye ediyorsunuz. Milli bir burjuvazi yaratmaya dönük adımlar atıyorsunuz, işte Edirne olayları ve benzer mübadele devam ediyor sürekli şey ve SOM bir millet yaratma projesi mühendisliğine soyunuyor. E ee, aynı som bir ırk yaratma ırkçı da Almanya'da iktidara geliyor. Evet galiba yalnız burada bir küçük bir parantez açabilir miyim müsaadenizle evet. şey e, yani savaşa da girmemek yolunda epey bir diplomatik şey yapıyor Almanya'nın yanında. Şimdi aslında yani. o konu da bence e, e, tartışılması gereken bir şey. Şimdi Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na böyle diplomasi cambazlığı nününün işte öyle anlatılır bence o tarafı biraz daha tartışmaya muhtaç bir konu İngiliz Dışişleri Bakanı savaş öncesindeki gelip ki İngiltere ile Fransa ile dostluk anlaşması var Türkiye'nin aynı zamanda Almanya ile de var zaten şöyle bir şeydi biz. E, İngiltere ve Fransa ile müttefikiz Almanlarla dostu. Yani çok iki yüzlü bir e, pozisyon diplomasi yani. izleniyor. E, şunun farkında İngiltere ve Fransa. Özellikle İngilizler. Ya Türkler bizim yanımızda savaşa girerse diyor raporda. E, Türklerin böyle modern bir savaşa hazırlanması hazırlayana kadar savaş biter. Yani yararlanacak bir gücü yok. ve mü Müthiş bir israf ve maliyete sebebiyet verecek. Yani Türkiye'nin savaşa girmesi. İngilizlere filan Tabii. Yani diyelim ki İngilizler yanında savaşa girse... ...Amerikalılar zaten o sırada Amerikan kaynakları... ...Milli Şef'i Franco görüyor. Hiç yüz vermiyor ve hiç affedilmiyor. Milli Şef rejimi Franco ile aynı ve... ...özellikle Almanlarla olan ilişkileri nedeniyle... ...Amerika'nın gündeminde bile değil. Yani. Aynı şey Almanya şunu görüyor. Ya ben diyor... Yani ...Balkanlara inmişim, Ege Denizi... ...zaten sınırdayım. Türkiye benim hava kontrolü denetim altında boğazlar. Evet, e bana mi? da dost zaten bir ha, işgal işgal Dost bir yönetim var. E, hediye ettiğim Bersinus'a biniyorlar. Yani e, hiç benim yanımda savaşa girmesi ben buraya kaynak aktarmam demek. Dolayısıyla girmese bu halin zaten benim yanımda. Dolayısıyla Türkiye'nin o pozisyonu İnönü'nün bir harikası falan değil. Maalesef olaylarla dış politika, mülkiye yayınları çok tahrif edilmiş bir şey öyle baktığımızda. Evet. Yani biz yıllarca e, bu gözle bakıldı ki bu inanılmaz bir pazarlama tekniği. Aslında yani ne Amerikalılar ne Almanlar israf diyor ya bu bu ülke savaşa girerse gerçekten sonrasında çok dinlemişimdir. Yani Türkiye'nin elinde bulunan silahlarla e, savaşması e, mümkün değil yani. E, tank yok, uçağı yok. Hiçbir şey modernize olmuş. Zaten 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan yandaşlığının işte orduda yani bu teknolojik yenilenmeyi gördükleri için de çok evet, fırsat bulurlar. Dolayısıyla oldu. yani ne Almanya ne İngiltere Türkiye'nin böyle bir kere şu da var. Almanlar açısından Sovyetler Birliği'nin devirince zaten yol açılıyor. Kendisini destekleyen bir Türkiye'de şeflik rejimi var. Niye buraya kaynak karşısın? Evet. İngiltere evet. açısından ve Amerika açısından başlangıçta biliyorsunuz Almanların İngiltere ve Amerika şey yapmıştır. Almanların Sovyetler Birliği'ni ezmesi sonucunda e, zafer elde eden de yaralı bereli öbürü de yıkılmış olacaktır. O yüzden uzun süre yardım etmezler. Daha sonra Sovyetler Birliği'ne yardım etmenin artık zaruri olduğunu görünce zaten Türkiye'ye savaşa sokmanın alemi yoktur. Bu bize şey anlatılır. O kadar Churchill'den e, yüksek miktarda maddi ve silah yardımı istenmiştir ki plan diye anlatılır. Kabul etti. Aslında Meşhur bu, Adana ve hasta, Adana ve Kahire görüşmeleri. Adana ve Kahire görüşmeleri. görüşmeleri. Yani e, bu bağlamda bütün ekonomi düşünebiliyor musunuz? Türkiye bütün savaş dönemi boyunca Almanlarla iticaret yapabiliyor. E, bütün Ekonominin belirleyici gücü Almanlarla bir açık hesap yapılmış. Yani para da yok ortalıkta. Bu krom veriyor öbürü ondan onu alıyor. Zaten Alman ekonomisinin güdümüne girmiş bir ekonomi. Bundan da doğan zenginler var o de Har ayrı. Harp zenginlere. Kara borsa vesaire. İhtikârcılar diye de adlandırılırdı o zaman Akbaba'daki karikatürlerden filan. Ne olarak? İhtikârcılar. İhtikârcılar. Evet, savaş zenginleri. Savaş Ha yani Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir savaş zenginleri. İkinci Dünya Savaşı'nda var. Bu arada da işte varlık vergisi çıkıyor. Evet. Yani tamamen e, yani varlık vergisi e, ile Stalingrad direnmesi arasında paralellik bile kuran insanlar e, var. Yani onu da çok anlamış değilim ama. Yani sonuçta e, milli şef dahil bütün ekip, kadrolar şeyde Nazi Almanyasının bu savaşı kazanacağı, Avrupa medeniyetinin bu şekilde yıkılacağı tek bir sonucu ve Türkiye ile Avrupa arasında Sovyetlerin de yıkılmasıyla o bölgedeki Türkler bir çatı altında toplanacak, aradaki fark kapanacak Saracol'un açıklamalarında var bunlar. Evet, Hadi zaten e, Birinci Dünya Bombapın e, Birinci Dünya Harbinden e, pek çok generali de tanıyor Türkiye şey içerisinde e, hem askeri hem dış işleri bürokrasisi içerisinde e, dolayısıyla burada müthiş bir nazizm ve Alman hayranlığı'nın olduğu 1930'du ve 40'lı yıllar görüyoruz yani e kadar şu i̇şte, Turançı akımlar destekleniyor filan e, besleniyor ve açık bir şekilde e, sosyalist Parti sosyalistler komünistler yani sol olarak artı demokrasi taraftarı artı nazizme karşı. Bıraktık kendini. Yani. Serteller e, benim yani Sovyetler Birliği'ne falan gitmişler ama yani benim gördüğüm kadarıyla komünist falan değiller. Yani komünist partisi de, de diyoruz duruyoruz. Ne Sabiha e, yani ne de Zekeriya Bey TKP üyesi filan değil. Ee, ama Amerika'da tahsil görmüşler. İtibar terakki bursuyla Amerika'ya gönderiliyorlar. Çok ilginç yani orada e, biri ilk gazetecilik okulu Amerika'da kurulmuş. Orada tahsil ediyor. Öbürü sosyoloji okuyor filan işte. Ama çeviriler yapıyorlar. E, Kaukse'den, e, Babel'den yani Türkiye'ye döndükten sonra tabi ara e, milli mücadele döneminde e, Ahmet Ağa oldu ki o da Türkçü, Yusuf Akçura e, yani Dışarıdan gelen Türklerin oluşturduğu bir grup var. Zeki Belediye toga'n filan. E, bu e, ekip e, işte Turancı Türkçe ekip e, bir araya geliyor. E, Zek Zekeriya Bey bir diğer basıya genel müdürlüğü yapıyor. Yani Amerika'da okumuş gelmiş. E, daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'ni kuruyorlar ama Cumhuriyet'te alınmıyor. Cumhuriyet'in kardeşsinin kuruluş, kurucularından biri Zekeriya Bey. Öyle mi? Yunus evet. Nadi. Böyle. Yunus Nadi'yi de birlikte kurmuşlar. Hı -hı. Onu belirtiyor anılarında da zaten şurada. Ya bu konuda bayağı bir külliyat var. Ama tanın bilinmeyen yönlerini bir gün daha da bileceğiz. Çünkü yine biraz sıçrıyorum ama ya şunu söyleyeyim. Öyle bir hayranlık var ki ve bunların arasındaki Payami Safa mesela. Yunus Nadi'nin, şey, Nadir Nadi'nin anılarında okuyorsun. Nadir Nadi Almanya'da, Avusturya'da okunmuş. Almanca biliyor ama payami sefa Almanca bile bilmiyor ama Hitler'i e, radyodan dinlerken. Katatoni olurmuş değil evet, mi? Evet kendinden geçip bayılır e, hayranlığın doruğuna ulaşırmış yani. Evet. E, hiçbir şeyden anlamıyor yani Almanca hiçbir şey bilmiyor. Sa Sadece ses yani. Ses tonluyor. üzerine e, gidiyor. Allah. Yani böyle bir böyle, böyle insanlardan Peyami Safa da yani memleketin önde gelen yazarlarından, romancılarından, denemecilerinden, köşe yazarlarından. Genel bir... olarak Almanca mı yoksa Hitler'in sesi? Hitler'in sesi hmm. e, e, belki, yetiyor olmuş adamı. Belki Göbreste de oluyordur. Biraz. Olabilir film. Ve o yüzden bizim Führer tutuk ya yani İsmet Paşa çok, çok iyi bir hatip değil evet. yani. Ona o yüzden Führerin. Yani o da tutuk bir püfrer olarak <gülüyor> kalıyor ama yaptığı hizmetler yeterince şey. Dolayısıyla yani baktığınızda ee, Van Papın gibi bir adam var. E, Saracoğlu, Türkçü Turancı şeyden geliyor. İsmet Paşa, e, Cumhurbaşkanı, Milli Şef. O, e, ona uygun bir kurmay şey var. Asım Gündüz, yani Atatürk'ün... E, Generallerinden ikinci başkan. Genelkurma ikinci başkanı. E, Fevzi Çakmak e, zaten e, bir haber bir adam. Yani e, Genelkurma'yı e, rahatlıkla bypass ediyorlar. Ama onu da Alman ekolünden gelen bir şey. E, dolayısıyla ordunun kendi yapısında e, böyle bir durum var. Dışişleri dediğim gibi yani Numan men, Bey men, men, başlı mencim. başına bir şey bütünüyle o günün politika dizaynı bu ekip üzerinden. Oluşturuluyor. Vaktimiz azaldı mı Ömer Bey? Biraz. Evet yani bence... Yarına e, mı bırakalım? Yarına bırakmamız Olur. da... ya yani e, bu aslında Tan olayını biraz böyle geriden almak lazım ve Tan'ın işlevine de bakmak lazım. Yani o dönem 1939'da 45 arasındaki pozisyonunu ve ondan sonra da o süreci isterseniz yarına bırakalım. Evet bir de çünkü şeyden de e, arada da bir dönüş de gerçekleştirdi mi öyle de bir soru var yani bu işte... E, Türkçülerin yargılanmasını Zaten orası çok önemli evet. Yani e, Stalingrad'dan Sonra e, yani Almanların kaybedileceğini Şef gördükten sonraki Süreç Ö Önemli bir dönüş süreci Önemli bir Törnistan var evet. orada yani, onu da iyi bakmak <gülüyor> lazım O zaman Evet o zaman burada e, ara verebiliriz o... Herhalde e, Çok teşekkür ederiz Yarın 9.30'dan sonra tekrar konu Tamam alalım sizi. Tamam, ben buradayım yani bu arada da 15 yılımızı da kutluyorum Çok teşekkür ederim 8 yılında da ben de bulunduğum için çok mutluyorum. teşekkürler Ali Bilge ile ekonomi politik açık gazte I Saw Her Name adlı parçayla The Moms and the Papas'a bir kez daha kulak verdik. Deniz Doğrati'nin de doğum yıl dönümünü bu şekilde kutlama fırsatını bulduk. Evet, aklımız tan olaylarında kaldı aslında. Yarın devamını getirdiğimiz zaman Türkiye tarihinde yani çok ilginç bir basit bir matbaa baskını olmayıp ee, üç başbakan iki cumhurbaşkanı filan da çıkartmış bir kadro. O, bu saldırganlar arasında yer aldığını görerek tan olayının bir hayli ve Türkiye'nin de en önemli gazetecilerinin de aralarında bulunduğu çok büyük bir olaydan bahsettiğimizi de bir kez daha hatırlama fırsatı bulacağız Ali Bey ile beraber. Evet şimdi dönelim şeye kendi bıraktığımız yere dönelim. Bu şey başladı. Cancun'da, Meksika'da, Cancun kentinde iklim zirvesi. Geçen sene e, Kopenhag'da e, tam bir fiyasko halinde sonuçlanan ve belki de insanlığın da durumu iklimin e, zincirlerinden boşanıp kontrolden çıkmasını e, önleyebilecek tedbirlerin alınabileceği son Toplantıydı o şans harcandı son şansı da elde edemedik mi diye konuşuluyor ama devamı da geliyor şimdi yalnız Guardian gazetesinde Robin McKee'nin yazdığı bir şey var yeni bir rapor çok ayrıntılı bir rapor hazırlanmış ve bugün galiba açıklanıyor Meksika'da Cancun'da iklim görüşmeleri sırasında. Ee, önümüzdeki 90 yıl içinde yani bu yüzyıl içinde 1 milyar insan evsiz kalacakmış. Göçsel dolayısıyla böyle bir net hesap yapılabiliyor. En az 1 milyon. Çünkü e, karbon emisyonlarını kısıtlayamamaktan kaynaklanıyor. 1-3 milyar insan da susuz kalacakmış. Yani suya erişimi sağlıklı temiz suya ulaşamayacakları. Çünkü artık ta 4 dereceye kadar da dünya sıcaklık ortalamasının yükselmesini önleyemeyeceğimiz için diye de böyle bir rapor da var. Ya yani ana mesaj şu bu 4 derecelik bir sıcaklık artışına ne kadar yaklaşırsak sonuçlarıyla da uğraşmak o kadar zor olacaktır demiş Oxford Üniversitesi'nde iklim bilimcilerden. Doktor Mark New konuşmuş ve bu e, yeni bir e, konferans düzenlemişler. Tindal merkezinde iklim değişikliği araştırmaları Tindal Merkezi var Britanya'da ve dünyanın da en büyük araştırma merkezlerinden birinde onun adına düzenlenen araştırmanın genel başlığı da sempozyumun 4 derece ve ötesi başlığını taşıyor. Yarın e, bu e, yani bu akşam aslında Cancun'da şeyde iklim görüşmelerinin başlamasıyla bu makalede yayınlanmış olacak. Makale değil bu aslında bir araştırma raporu. Ve eğer şuradaki temel varsayımı şuymuş eğer karbon emisyonları küresel karbon salımları konusunda yapılacak tedbirler alınacak tedbirler Alınabilse bile artık bu yüzyıl içinde 2 dereceyi önlemek imkansız. Yani endüstri devriminden 150-200 yıl öncesinden bu yana dünyanın 2 derecelik bir sıcaklık artışına tabi kılmasını önlemek imkansız görünüyor. O zaman da realist olalım demişler ve dünyanın artık karbon salımlarını 15 yıl içinde yani 2025'e kadar şeye ulaştırması, pike en yüksek seviyesini ve ondan sonra da masif bir şekilde toplumun tümüyle dekarbonize olması, karbondan arıtılması gerekecek demiş. Bunu da Oxfordshire'da Hidroloji ve Ekoloji Merkezi'nde çalışan onun başında olan Chris Huntingford söylemişler. Fakat bunun aslında pratik bir öneri olup olmadığı konusunda da herkes bayağı ciddi bir şekilde endişeli. Çünkü geçen sene açık radyo olarak da çok oldukça var gücümüzle yakından takip etmeye çalıştık. Oradan ve buradan ve orada büyük bir ile sonuçlandı. Bob Watson da bunu açıkça söylemişti. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Kurulu'nun. Başında olan Bob Watson şimdi de e, Britanya'da şeyin başındaymış. E, çevre, yiyecek ve kırsal bölgelerden sorumlu. iki derece, günün sözü de olabilir, hı hı. iki derecelik bir sıcaklık artışı bir güzel hayalden, hüsnü hayalden ibarettir demiş. Yani iki derece olmuyor. Kaç oluyor? 4 Dört. Dört iyi sonuna kadar olunca ol iyi olmuyordu. E evet, 4, 4 olunca, olunca daha kötü olmuş. İşte 1 milyon 1 milyar hiç evi bark kalmayacakmış insanın, insan olacak. O zaman nüfus nüfusun yanifusun 6'da 7'de biri civarı. Ama o zaman 9'a kadar çıkacak galiba. Bir de 3 milyarı da suya, temiz suya ve sağlıklı suya erişim olamayacağına göre o zamanki dünya nüfusunun yarısı evsizlerden ve susuzlardan oluşacak. Bunun nelere yol açacağını düşünmek bile istemiyor insan. Mesela François Gemen diye birisi, bir Paris'teki bir sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası ilişkiler diye bir kuruluşun başında olan bir adam. O da demiş ki bu hayalet bunu duymuş muydun hiç? Hayalet devletler oluşacak demiş korsan devletleri biliyorduk da hayalet devlet bunlar, bunlar ne olacakmış? E çünkü bunlar e, topraklarını kaybetmiş olacaklar ama hala kendilerine ben işte Tuvaluluyum diyen, demekte de ısrar eden, Maldivliyim diye ısrar eden ama ülkeleri suların altında bir kayalık olarak kalmış bütün Atlantis gibi düşünebiliyor musun şehirleriyle beraber suyun altında böyle bütün arabalar plazalar hı hı. alışveriş merkezleri falan hepsi suyun altında otoparklar ve e, hayalet devletleri mesela büyük küçük ada devletleri tamamen suların altında kalacakları için bunlara sanal devlet yani olarak devam edecek. Tabii ki sen e, pasaportu var bende bir tane yukarıda Sanal bir pasaportu. Böyle devam edecek demişler ve yani gezegenin karbondioksiti soğurma, emme, massedebilme yeteneğinde de büyük değişiklikler olacak. Şimdi %50'si insan kaynaklı karbon emisyonlarını denizlerden ve karalardaki de bitkilerden emilebiliyor. Ama yakında gittikçe azalıyor tabii derece yükseldikçe, sıcaklık yükseldikçe. Ondan sonra bir işte tipping point diye çok ısrarla söyledikleri devrilme noktası James Hansen ve başka pek çok bilimcinin söylediği daha da hızlı gidecek ve kontrolden çıkacak. Ondan sonra dünya bambaşka bir hal alacak demişler. Bunu da Kankun zirvesinin başında söylemekte yarar görüyorum ben. Ee, bu arada Türkiye'den de bununla ilgili Bilgi vermek mümkün e, çünkü Çevre ve Orman Bakanı ki bu ismi duyduğunuz zaman zaten dikkatli olmakta fayda var. Hatta oldu Yani çevre iseniz her neyse o e, uzak durun adamdan denilebilecek bir hal. E, o da konuşmuş. Türk evinde Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından e, 2012 sonrası iklim değişikliği rejimi Türkiye'nin perspektifi konulu toplantıya katılmış ve Neymiş perspektifi Türkiye'nin? İşte zaten haber e, diyebileceğimiz şey de bu. Şimdi e, efendim aslında Türkiye'nin bu konularda çok proaktif ve e, girişken bir iklim politikası izliyor olduğunu Sayın Eroğlu'nun ağzından öğrenmek mümkün. Katılgan ha? Katılgan ve atılgan. <gülüyor> Çünkü diyor ki mesela e, imzaladık biz 2004'te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni. 2009 yılında da Kyoto Sözleşmesi'ne taraf olduk. 2009 yılı sonunda da bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kopenhag'daki toplantıya yaklaşık 116 kişilik kalabalık bir grupla katıldık. Evet, ben... Yaklaşık 116 e, kalabalık bir grup. Biliyorsunuz ne kadar kalabalıksa grup politikaya o kadar ağırlık verildiğini hissettiriyor. Sayıda bilmiyor tam. Baka. Yaklaşık 116 zaten bence biliyordur <gülüyor> herhalde gibi geldi ama. Yaklaşık 116. E, Kankun'da muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve değişik bakanlıklardan bürokratlarımız iştirak edecektir E o zaman mesele yok İşte Çözümüze. ben de onu anlatmaya çalışıyorum Gördüğünüz üzere Türkiye bu konunun üzerinde Ne kadar üzerinde derseniz e, 90'ların sonuydu 2000'lerin başıydı Çin'in argümanlarını şimdi Türkiye sunuyor Diyor ki Türkiye e, yeni duruşumuz Anladığım kadarıyla bu Yani 1750 yılından beri devam eden Bir hikaye Türkiye'nin buna ne gibi katkısı var ki Türkiye devede kulak kalır Amerika'ya bakın Kanada'ya bakın demiş Eee yani aslında Amerikalılar ve Kanadalılar... Binde dörtlük bir sorumluluğu vardır evet, demiş. Bunlar yanlış mı? Hayır değil. Ama e, bu politikalarla Amerikalılar ve Kanadalılar yaklaşık bir 7-8 yıldır gayet gayet hemhal oldukları için... ...hiç zorlanmadan bertaraf edeceklerdir gibime geliyor. Yani çünkü uzun süredir zaten piyasada olan politikalar bunlar. E, üstüne üstlük eğilime bakacak olursak hangi ülkelerin sorumluluğu var, kim daha sorumlu hikayesi... Epeyce bir e, geriye düşmüş durumda İklim değişikliği gündemin içinde Ama Türkiye 116 kişi gittiği için e, Duruma hakim merak etmeyin Yaklaşık 116 özür dilerim Peki nasıl azalacakmış Türkiye'deki emisyon derseniz Gerçekten e, oh. Ağaç dikeceğiz Ağaç dikeceğiz ve üstüne üstlük e, 2,5 milyar yeni fidan Mesela 1 metre kare bir fidana gerekse 2,5 milyar metre kare Hesaplayamadım ben tam ama ...galiba bir Türkiye daha alıyoruz... ...yani büyümek gerekiyor... ...bu çok net... Bir, ...iki buçuk milyar fidan mı? Onlar ağaca... ...ağaçlar... ...evet... ...iki buçuk milyar... ...ya bir... E, ...metrekare... ...yeter i̇şte, mi diyorsun? Ben... ...yani ufak ağaçlar yeter... Yani, 760, yani 1 milyar metrekare yok ki Türkiye Yok mu? İşte 760... ben o hesabı yapamadım da sağ ol yaptığın için <gülüyor> 787 bin kilometrekare Yok diyor ki 2012 yılı sonuna kadar Sayın Bakan konuşan yani öyle ağızlı olan konuşuyor değil 2012 yılında üstüne üstlük uluslararası bir toplantıda Türkiye'nin perspektifini anlatıyor 2012 yılı sonuna kadar 2.3 milyon hektarlık alanda, neredeyse Belçika'nın yüzey alanına sahip bir alanda ağaçlandırma ve bozuk ormanların ıslahını gerçekleştireceğiz. İslahını gerçekleştireceğiz. Daha 2012, başlamadık. 2012 sonuna kadar olacak. 2.5 milyar fidanı toprakla buluşturacağız, demiş. Vay canına. Bu müthiş bir şey. Başka ne yapacağız derseniz. Burada duruyor mu? Hayır, bitmedi. <gülüyor> Sayın Eroğlu satmaya devam ediyor. Diyor ki... E, yani gerçekten iklim değişikliği mevzunu bu kadar yanlış anlıyor olamazlar. Burada ben art niyet arıyorum ama e, ya işte mesela diyor ki marmaray tamamlanınca emisyonda büyük azalma olacak. E, zaten hani hava kirliliği gibi bir sıkıntı olduğu için bu iklim değişikliğiyle değil de oradan şehircilikle ilgili bir kısım ve tabii trafiğin de kilitlendiği için. Neyse bunu geçiyoruz. Başka neler yapmış Türkiye? Eski arabaları toplamış trafikten. Değil mi? Bu da gerçekten iklim değişikliği için atılan bir adım sayılabilir. Yani o arabaların Peki dünyanın en hızlı e, salım artışını gerçekleştiren ülkelerinden biri. Hatta belki de birincisi, birincisi olduğunu. açık ara OECD, Türkiye yıllardır. Işte, ama OECD için de yapılıyor araştırma tabii. da yani Çin ve Hindistan yok mesela. Belki onlarla ben eminim ama e, yani emin değilim ama büyük ihtimalle e, söyleyeyim birincidir Türkiye. Bundan hiç bahsetmemiş ama değil mi enerji? E, tabii ki bahsetmemiş çünkü Pardon, bütün enerji perspektif Bakanı şey değil. üzerine kuruluyor. Çevre ve Orman Bakanı, Hep ben, Veysel Bey, e, Sayın Eroğlu ya da. E, Sayın Eroğlu bütün politikayı veya Türkiye'nin bütün iklim politikası benim anladığım kadarıyla adım atmamak ve e, olabildiğince Türkiye'yi işte fosil yakıtlar ve bildiğimiz e, geleneksel durum üzerinden devam ettirmek üzerine. Çünkü sürekli şey anlatıyor, şunu yaptık bunu yaptık bakıyorsun hidroelektrik santralleri yaptık diyor. E, yaptın da hani bunun iklimle ilgili etkilerine dair zaten raporları da okudun mu? 116 kişisiniz, az değilsiniz yani falan diye bakmakta mümkün. Hibrid arabalara da e, bir vergi ötesi vergi evet, vergi koyuyorlar. O da e, son derece yani ne yaptınız bir durum. Cevabı yok. Ne yapacaksınız? Ağaç dikeceğiz diye devam eden bir hikaye ve küresel ısınmaya tabii ki karşıyız, durduracağız ama kalkınmamızı engellemezse. Bütün tabii, üç, tabii. üç cümlesinden biri bu oluyor bakanın. Fakat çok peki şeyi nasıl buluyorsun? Belediye başkanlarından iklim değişikliği dünya zirvesi de var. UCLG'nin evet, de, de, de başkanı oldu. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler. Biz ilk bu toplantıya gittiği zaman Kadir Topbaş kendisiyle ağır dalga geçmiştik. Hatırlıyor musun bilmiyorum. New Yapmamışızdır yapılmıştı. öyle bir şey. Vallahi ben öyle hatırlıyorum. Belki de yanlış hatırlıyorumdur ama e, Şehirler konferansı diye yapılmıştı Hı -hı. o zaman. Arnold'tu e, başkanı. O dönemde Ya yani Sayın Arnold demek lazım. Ya da Arnold Bey herhalde. Kaliforniya valisi. Eee Orada ne işi var? Yani hangi Yeşilşehir, hangi İstanbul diyorduk? Halbuki bak geçen sürede İstanbul yemyeşil. Evet. Şimdi... Baya <gülüyor> baya eğleşiyorlar toplu olarak bize. Bakanla... Senin büyük işletme teorisi bence fena <gülüyor> halde işliyor burada ama. Bakanla şeyde tamamen paralel kainatlarda hareket ediyorlar. Ve mesela biz de İstanbul'da hidrojen enerjisi çalışmaları yapıyoruz. Bir demiş Kadir Topbaş. Hidrojen. Evet ikincisi de İslam yapacağız demiş yani. hidrojenle ne yapacağız hidrojen enerjisi hmm. yani bu konuda epeyce bir arge var aslında ilk olmayacağız ama biz kimsek o bizim bilmiyorum belediye değil herhalde değil mi ee, yoksa belediye mi? belediye hidrojen AŞ. Bir de İstanbul Boğazı'ndaki akıntıdan enerji elde edebilir miyiz diye çalışmalar yapıyor. E bir bakalım bakalım. Bakalım. Yenilemeyebilir her enerji konusunda çalışmalar yapmalıyız demiş. Peki rüzgar konusunda, fotovoltaik güneş konusunda, e, enerji tasarrufu konusunda, 3. köprü konusunda enerji ve tasarruf... HES'ler konusunda bir şey söylemiş mi? HES'ler bir kere iyi. O HES dediğimiz şey hidroelektrik santral. HES iyi yani bakan bey gayet gayet mesela bak şundan çok hayıflanmış. E niye herkes karşı suların bitilecek diye. Itiraf... Türkiye'ye karşılar. Bunu bakan da başbakan da defaatle açıkladı hepimizin Türkiye'ye karşı olduğumuzu falan filanı bilmem neyi. Bakan bey şöyle hayıflanmış bu konuda. ABD, Japonya, Finlandiya gibi ülkeler bundan 30-40 yıl önce hidroelektrik enerji potansiyelinin neredeyse %80-90'ını tamamen kullanmış. Yani her ABD e, elindeki suyun yüzde 80-90'ın üzerine HES kurduysa ben mesela bunu görmek istiyorum. E, ABD olduğundan değil bol su kaynağı var çünkü. Hani sayısal olarak bunun mümkün olmadığını bildiğimden. Hani Alaska var mesela falan filan. Neyse. Doğru söylemiyorlar. E, büyük ihtimalle. Ama Türkiye bu konuda maalesef çok geç kaldı. Diyor ki 30-40 yıl önce kullandılarsa zaten şimdi yenilerini yapıyor olmalılar. Çünkü barajların da bir ömrü var. Öyle kuruyorsunuz ve... Evlad diyelim babacım, 80, 100 yıl, bin yıl kullan, falan gibi bir şey değil. Ama ondan öte, peki ne oluyormuş? E, bu durumda diyor, biz acilen her tarafa hes kurmalıyız diyor. Yetmedi, üstüne ösük diyor ki e, nükleer santrallere ihtiyacımız var. Yani neler ihtiyacımız var söyleyeyim? E, tırnak içi kısmı ile birlikte. Dolayısıyla üçte birini ancak karşılayacak bizim bu kuracağımız e, hidroelektrik santraller. Dolayısıyla yine dolayısıyla. Bizim diğer enerji kaynaklarına da ihtiyacımız var. Yerli kömür ve nükleer enerjiyi kullanmak gerekir demiş. Yerli kömür hikayesi yine çıktı. Elektrik Mühendisleri Odası yanlış Yerli hatırlamıyorsam evet. ilk attıydı bunu. Aa kömür kullanalım tabii yerlisini ama falan diye. Ee, şimdi bakanların da gündemde. Tabii değil? tabii emperyalizmle mücadele kömürün yerlisiyle başlar. Zaten emperyalizm de dışsal bir olgudur biliyorsunuz. Ee, neyse ona hiç girmeyelim şimdi. Yerli kömür kullanılacakmış. Nükleer santral. E, üçte bir de HES'lerden gelecekmiş. E, iklim ya şimdi konu iklimdi ama dağıldı konu dememiş bakan. Bakana kalırsa konu tam da bu. Bugün şeyde de e, e, Radikal Gazetesi'nde Koray Çalışkan da yazmış. Yani memleketin her yeri e, köhes olsa diyor. Yani küçük ölçekli hidroelektrik santral. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin hep topu %5'i sağlanacak. Karşılığında ise neredeyse bütün hatta tekrar ediyorum demiş. Bütün akarsular, dereler borulara sokulacak. Böyle giderse 10 yıl sonra Karadeniz'e gidin. Dağlardan salınan kalın demirler göreceksiniz. Vadilerin arası beton bloklarla tutulmuş. Dere kenarı bitki örtüsü bozulmuş. Santral binası, yardımcı binalar, yollar vadilerin dokusunu yok etmiş. ...yani organik ziraat potansiyeli... ...vadilerin ekosistemi... ...tarım kültürü ve sosyal doku... ...tahrip edilmiş... ...ama... E, ...çok... E, ...böyle bir hamle var... ...öte, öte yandan... E, ...dünkü... ...Cumhuriyet Gazetesi'nde... ...manşet haberde aslında oldukça... ...önemli bir nokta... ...bir de ona değinmemiz lazım... Orman niteliğini kaybetmiş yerleşim alanlarını kullanıcılarına satma gerekçesiyle hazırlanan Taslak, hükümetin seçim teşviki hedefi, hedefini büyüttüğünü ortaya koydu diyor. Şimdi buzdolabı yetmez orman dağıtalım şeklinde bir manşetle vermişti. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi seçim öncesi yerleşim bölgelerinin 10 katı alanı satışa çıkarıyor diye de bir üst başlığı vardı haberin. Bu Murat Kışlan'ın haberiydi. Yani maliyenin verilerine göre 2B diye adlandırılan alanların yalnızca %5'i yerleşim bölgesi olarak kullanılıyormuş. Ama Orman Bakanlığı mevcut 2B alanlarının %50'sini satışa çıkarılacakmış. Yani %5'ini kabul etsek bile... Şimdi ben anlamadım. Bir yerleri ağaçlandırıyoruz. 2,5 milyar fidan var. Bu ağaçlandırma değil, ıslah bu. Bu Şimdi... da dahil demiş ya, işte Hı. bozuk ormanlar var evet. onları da düzelteceğiz demiş. Şimdi Orman Bakanlığı yani 2B diye adlandırılan alanların sadece %5'i yerleşim bölgesi olarak kullanılmasına rağmen Orman Bakanlığı %50'sinin satışa çıkıyor. Bozuk orman diye satışa çıkarıyor. Buna göre yerleşim bölgesi olarak kullanılmayan %45'lik 2B alanı ne olacak sence? Ne olacak? Herhalde... Rant amaçlı satılacak diyor. Öyle mi? Evet. ...böyle bir şey ihtimal veriyor musunuz sen? Veriyorum açıkçası işin kötüsü o. Evet bu çok endişe verici bir şey. Tasla işte şehir plancıları odası yönetim kurulu üyesi... ...ve ODTÜ öğretim üyesi doçent doktor Tarık Şengül'e sormuşlar. Ve e, İstanbul Sultanbeyli, Ümraniye, Dudullu gibi alanlarda yapılan... ...oy avcılığıdır demiş... Büyük kentlerde ve turistik yerlerdeki alanlar oldukça kıymetlidir. Buralarda da karşımıza spekülatörler çıkıyor diye bir değerlendirme yapımı. Yani seçim teşvikinin büyümüş olduğunu söylüyorlar. Bilemiyorum ama yani bir iki b arazilerin durumu üzerine bir şey yapılmış hı hı. Ee, harita gibi bir illüstrasyon var ee, ve. E, Ciddi bir problemin karşımızda olduğu apaçık ortada. Yani özellikle e, spekülatörlerin olduğunu devletin müfettişleri de söylüyor. Yani burada sadece sade vatandaş, köylü ve çiftçiden bahsedilmiyor. Üstelik ekim, dikim ve hayvancılık için kullanılan 2B arazilerinde de satıştan sonra yapılaşma baskısı tabii ki doğacak ve mevcut orman alanlarının bütünlüğü de bozulacaktır demiş. Yani meclise göndermesi planlanıyor. Ocak ayında gönderilmesi planlanıyormuş. Son iki be yani seçim öncesi bu işte. Belediye mücavir alan sınırları içinde üzerinde yapılaşma bulunan yerler bina ve bahçe gibi kullanım alanlarıyla birlikte hak sahiplerine doğrudan satılacak deniyor. Buna da engel olmak için büyük bir mücadele verilmesi herhalde gerekecek e, gerekecek Yani gerekecekten öte Hakikaten e, yoğun Ve ortak mücadele alanı Üretmek e, gittikçe ve gittikçe Daha önemli bir hale al, al, Alıyormuş gibi e, Hükümet çünkü e, gayet gayet Gemi azıya almış götürüyor <gülüyor> işi Bu sadece e, şey zaten Yani Direnmek kendi başına Bir amaç burada hiç böyle Belli bir siyasi parti belli bir ideolojiyle filan ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Kendi içinde direnmek zorunluluğu var hayatı korumak için. Ya yani birinci derecede bağımlılık hayata ...bağlılık. O yüzden böyle yani bunun herhangi bir ideolojik tartışması, ...partisi... her üç... konu gibi bu da ideolojiden muaf. ...değil. Zaten hani... E, Ana ideoloji bu yani. AKP'nin yaptığı da... ...gayet gayet çünkü ideolojik. Zaten hani e, düşüncelerden, politik görüşlerden... ...bağımsız bir durumdan bahsetmiyoruz. En nihayetinde onlar... ...küresel çapta uygulanan bir... E, ...ekonomik politiği... E, ...aslında Türkiye'de uyguluyorlar. Çok yeni, yabancı... ...ne yapıyorlar acaba falan diye düşünecek bir şey yok. E, mücadelenin nasıl olduğuna dair de... ...aslında dünyada çok yeni, yabancı... ...ne yapılması lazım diye tartışılacak bir şey yok. Ancak... Ee, i̇şin içinde her yerde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli çıkarlar, çeşitli perspektifler, çeşitli bakış açıları var. Yani işte kimi için iyi kömür, kötü kömür varken kimi için kömür kötü, kimi için e, kömür e, değil ama bilmem ne falan diye hidrojen falan. Hani devam ettirmek mümkün tartışmaları. Bunların her biri birer e, yakıt olduğu gibi aynı zamanda da politik bir duruş. Evet yani seçim sürecinde zaten şirketlerin ciddi şekilde rolü var diyor. Mesela Chris Hedges'in Truthdig internet sitesindeki köşesinde yazdığı gibi Amerika'dan bahsediyor ama bütün dünya içinde kesinlikle şey getirmemiz mümkün buna. Yani yargı çürümüş ve satın alınmış durumda. Seçim sisteminde de bayağı şirketler ...kaldırıp götürmüşler durumu. Basın da en önemli ülkedeki en önemli sesleri çıkartayan duymuyor, susturuyor ve bize banal ve absürt olanı ne kadar böyle sıradan, bayağı absürt saçma şey varsa onu söylüyor. Üniversitelerde kendilerini maalesef dolarlara fahişeleştirmiş durumdalar diyor. Amerikan üniversitelerinden bahsediyor. E, işçi sendikaları da marjinal ve etkisiz güçler haline gelmiş. Ekonomi de bir avuç işte spekülatörle dolandırıcının kontrolüne geçmiş durumda. Peki kamuoyu ne yapıyor diyecek olursanız büyük ölçüde de işte bu elektronik sanrılarla meşgul. Dizilerle, televizyonla ve <gülüyor> HD görüntülerle high definition 3 boyut filanla pasif ve boyun eğer vaziyette kalıyor. Bununla yani bunu kazanabilir miyiz bilmiyorum bu mücadeleyi diyor. Fakat e, direnişi yani kazanamayabiliriz ama ben diyor ki diyor Richards. E, direnmekten vazgeçersek baş kaldırmaktan o zaman içimizde çok temel bir şey ölecek. Ve yani şeyin şirketlerin bu mengenesi daraldıkça bir devasa şirket sistemi fosil ile beraber çökecek tabii diyor. Fosil yakıt azalınca onun azalmasıyla çökecek. İklim değişikliği de tabii aşırı vuracak ve küresel ısınma da bir yandan pardon küresel yoksulluk da bir yandan vuracak ve artık. En basit insani ve adalete ilişkin şeyler bile terördür diyecekler. Mesela işte Wikileaks'te görüldüğü gibi terör örgütü demiş. Yani yani olup biten bir diplomatların konuşmalarını yayınlıyor. Bunu terör ilan ediyor. Bu çok daha artacak diyor. Ve sonuç olarak e, rezistansı direnişi yeni bir tarzda düşünmenin zamanı bir sistemi reforme etmek için düzeltmek için değil, kendi içinde başta başına bir değer olarak direnmek diyor. Yani bunu işte siyahi Amerikalılar uzun kölelik döneminde biliyorlardı. Nazilerin yönetiminde uzun baskısı altında da Alman muhalefet liderleri de bunu anlıyorlardı. Eski Sovyetler Birliği'ndeki muhalifler de bunu komünizm kabusu altındayken biliyorlardı yani bu kapalı sistemlerde toplumlarda rezistans direniş yerel ve genellikle de yalnızlık içinde yapılıyordu ve tek temel anlayış da şuydu kötülük mutlaka mücadele edilmesi gereken temel bir şeydir yani etik bir şey ve küçücük işte isyan başkaldırı özellikleri günden güne, aydan aya, yıldan yıla ve on yıldan on yıla herkesi bu herkese tanı, tanık etti bunları kalpsizliğini, zalimliğini ve insanlık dışılığını baskıcının yani her zaman gerçeklik ve güzellikten yana olanlar mücadele etti biz de sokağa gitmeliyiz ve bu şirket sistemine ne kadar şey sokabilirsek, kum tanesi sokabilirsek aralarına işleyişine, çarklı, çarklarının arasına o kadar. Yani bu işi kolay bırakmamalıyız onlara ama kendimizi de aldatmamalıyız. Bu bizi aşacaktır. Biz, bizim ömrümüzde zaferi görebileceğimiz bir şey gibi gözükmüyor demiş. Ama bu trajik vizyonla bile savaşsak da mücadele ederek yaşamaya değer hayatlar, ve bir başka türden bir var olmayı da sürdürmüş olacağız diye bitiriyor. Doğrusu önemli bir yazar olarak karşımıza çıkıyor. O 20 yıldan fazla New York Times'ın Orta Doğu savaş muhabirliği yapmıştı. Şimdi de pek çok önemli kitaplara imza atıyor. Bir bir ardından önemli kitaplar çıkarıyor Chris Hedges ve bu da Truthdig'deki sitedeki son yazısı bu güç ve küçük isyan hareketleri adını verdiği bir şey minicik. Evet, evet. durum bu. Herhalde yarına Wikileaks ile vesaire devam ediyor olacağız. Bir miktar daha sızmış olacağını varsayarsak. Ee, bu arada bunların gerçekten anlamı var mı ile ilgili bir haber vardı. Onu unutmadan söylemek de lazım. Ee, Elbeşir kim olduğunu hatırlıyorsunuz herhalde Sudan'da ayrıca da Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından da Darfur'da insanlığa karşı suçlar sebebiyle tutuklama kararı olan biri. İşte oraya gidemiyor, buraya gidemiyor falan filan. Hepsi hikaye halini iyicene almış durumda. E, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, konumuyla ilgili ciddi bir yara diyebiliriz. Afrika Birliği, e, Afrika Zirvesi'ne katılacak Avrupa Birliği ile Afrika'nın ortak zirvesine. Katılmayacağını açıklamış son anda. Nasıl? Bu, bu da son dakika. Sonra yine mi değişti? Ben sabah Türkçe... yayına girerken katılmayacağını duymuştum. Libya'da Libya değil mi? Libya Libya'da değil Libya'da, mi? Evet. evet. Üzmemek için katılmayacağım demiş. Ha, iyi o zaman, tamam. O zaman e, bu durumda her şey yolunda diyebiliriz. Geri alıyorum. Ama <gülüyor> emin değilim yani bakalım hangisi. <gülüyor> Büyük ya yani katılmasını benim çok aklım almamıştı çünkü hani Avrupa Birliği bu durumda hangi düzeyde katılacak, AB Afrika zirvesi nasıl gerçekleşebilir falan gibi böyle bir sıkıntı vardı. Kafamda <gülüyor> yok katılmaması şey, daha akla yani, yatkın kadar dinledim şey de dedi çünkü birisi de mi hatırlamıyor hangisinde şey <gülüyor> yerime de kimseyi göndermeyeceğim demiş ya, İyi tamam. temsil edilmeyeceğim <gülüyor> peki Race Smith günün karı o zaman evet kısa kari yani kurtardım bak güne işte koridora çıkabiliriz Race Smith'le bitirelim Willing and Ready adlı şarkısını bu Rock and Roll'un ilk Seslerinden biri Ray Smith'te 1979'da ölüm, ölüm yıl dönümü bugündü yani 29 Kasım 1979'da ölmüş 1934 doğumlu Rockabilly denen türün icracılarından şarkıcı ve galiba Beste'de yapıyor Willing and Ready dinletiyoruz ünlü Sun şirketinden çıkmış Plak şirketinden bir parça hepinize günaydın günaydın Walk the floor, come back for more Jim-a-nitty-bitty, I'm willing and ready I can't walk in the moonlight I can't talk when you're near. I'm upset, I'm in a sweat Jim-a-nitty-bitty, I'm willing and ready I'm a good candidate for matrimony, baby But I just can't afford a ring I'm going save all my loot, my love the boot I make the waiting bills a Well, I want your love in breakfast, a But a, a hug for lunch. I want the light, just say you're mine <laughs> Jim, need it, I'm really and really Ready, ready. I'm a nitty-bitty, I'm a and a ready I can't walk in the moonlight I can't even talk when you're near. I'm at the line, just say you're mine Yeah, a nitty-bitty, I'm a, nitty a willin' and a ready I'm a moon and a, a matrimony, baby But I just can't afford a ring I'm gonna save all my loot, honey My lovin' to Make a greater, bigger hug of the line. I'm so. Çıkkastı.